Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız İyi akşamlar laflayacağız dinleyicileri Bu akşam çok farklı bir gece Akşamın konuğu Sevgili Murat Germen çok güzel sohbetimiz oldu. Ve bu sohbete biraz sonra siz de şahit olacaksınız. Atilla. Aynen öyle. Maalesef tabii sohbetin bir bölümüne sadece dinleyiciler hakim olabilecekler. Hani biz hoş bir sohbet yaptık. Bir süredir yapıyoruz sevgili Murat Germenli. Tabii burada Sema'ya da çok... Teşekkür etmek lazım Sema benim çalıştığım serviyeden de uzun yıllar önce tanıştığım bir arkadaşım onun vasıtasıyla Murat'ı ulaştık. Keyifli bir akşam olacak. Murat'ı getirene kadar canımız çıktı ama galiba iyi yaptık. İyi yaptık evet. <gülüyor> Murat evet. hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bu arada ee... Sema'nın lafı geçmesi çok iyi oldu. Sevindim. Ben bir şekilde geçirirdim herhalde ama <gülüyor> geçmiş. Yok oldu. yok tabi Sema'sız olmazdı <gülüyor> bu akşam. <gülüyor> aynen, aynen. Şu anda kayıt esnasında da bizi dinliyorlar. Evet ne yapalım? Her zamanki gibi bir eğitim hayatıyla başlayalım isterseniz. Başlayalım ama başlamadan evvel bir tane de bir golden'ımız var burada şu anda evet. bu salonda. Aa, tabii tabii tabii. Golden'ın adı nedir? E, Maya. Maya. Maya evet. çok sevimli. Aynen evet. oldu. Onu da Evet, hiç evet. <gülüyor> hiç boş geçmiyoruz. Maya da bizi i̇şte dinliyor gibi yani, sanki bakıyor orada. Şey aileyi taradık bir de son yani bir şey daha ekleyeyim. Ee, canım oğlum Ege'nin de ismi geçmiş olsun burada. Evet. <gülüyor> Ege Ege'ye evet. de buradan selam olsun. Selam olsun evet. Yeşil otun en güzel bittiği yerdir Ege sahilinde. Evet, e Ege'siz zaten hani <gülüyor> evet, hayat konuşurken konuşurken dedik zeytinin ve, e ve üzümün, üzümün, üzümün olmadığı, olmadığı yer, yere medeniyet yani, istemek aynen, kolay değil. evet. Yani. Biz bu akşam hem zeytinden hem üzümden Yaptık. Vallahi yaptık. Valla hepsinden nimetimizi aldık. Devam ediyoruz. Evet, <gülüyor> evet şimdi okul yıllarından başlayalım. Bir, bir San Josef'ten başlayalım. Ee, daha öncesi de da olabilir. Olabilir tabii. Biraz daha, daha önce gideyim tabii, çünkü tabii. bağlantılı sayılabilir. Ee, ben e, Bahariye'de büyüdüm. Ee, Kadıköy Bahariye'de ve e, Kadıköylü olarak adlandırabilirim kendimi. Hala da orada yaşıyoruz ve çok da mutluyum orada yaşadığım Herkesin işte. bir köyü var yani. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Ee, ve e, şey Baharya İlkokulu'nda başladım e, ve e, ondan sonra da işte ortaokul liseyi e, de Senzöv'de okudum ve her iki okulda evime yürüme mesafesinde yani, e, ve e, e, her iki yani hem ilkokulda hem lisede e, öğle yemeğini yemek için eve gelirdim. Bu bir lüks diye düşünüyorum. Evet. Biz evet bak şimdi Murat söyleyince şey lazım ya. Biz eskiden yürüyerek okula giderdik ve gelirdik. Tamam, şimdi evet. çocukları görüyorum mesela Hı -hı. şeyde servis otobüslerinde veyahut da minibüslerinde neyse o şey uyuyorlar oralarda. sabahın körün daldım saatlerce döndürüyorlar. O çocukta akıl kalmaz zaten okula gidene kadar. Ya bu aslında yürüme mesafesinde olmanın ötesinde okula yürümenin bir güzel tarafı daha var. Ee, sokakta olma halini çok biz unuttuk. Yani bu AVMlerle işte çocukları çok servisli okullara yollamak evet, bizim yani insan denilen canlının evi dışında sokakta bolca vakit geçirmesi gerekiyor Çünkü ev öyle bir yer ki tamamen kendi hayatına odaklanıyorsun kendine odaklanıyorsun ve böyle birden hani egosunu çok çabuk yükseltebiliyor ya insan. Halbuki sokakta olduğun zaman başkalarıyla birliktesin. Tabii. Başkalarıyla birlikte olmak üzere kendini aşağı çekmelisin çünkü onlarla ilişki kuramazsın o zaman falan ve benim o dönemlerden en çok hatırladığım şey oydu yani ben hem yani büyük çoğunlukta tabii ilkokul çağlarında diyelim hani sokakta oynamaya daha çok zaman bulabildiğimiz dönemler. ...çok zaman geçirdim ben sokakta. Yani... Öyle bir şey vardı değil mi? Sokakta oynamak diye Oo, bir şey vardı. Hem de nasıl? Yani ben, Gecelere yani böyle birkaç, kadar. Böyle birkaç şey, evet yani değil mi? Şey, aile, artık evet, anne Ama yani, çağırana evet, kadar aynen. oğlum artık eve e, Camdan yani. bağırana kadar. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Bir de tabii çok şu camdan bağırmayla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Yeni yaşam biçimlerine baktığın zaman... Ee, gökdelenleri düşün mesela ee, şimdi camları açılmıyor 5. 6. 7. kattan sonra gerek camların açılmaması gerekse tabii. de o yüksekliklerde e, yerle e, olan işitsel ve görsel bağını kaybediyorsun evet, Whatsapp yani, var yani, ama Murat 25. <gülüyor> <gülüyor> <doğru, doğru. gülüyor> <gülüyor> kattan çocuğuna yavrum eve dön diyemezsin artık yani ne, ne o duyar ne evet. sen duyarsın Murat orada. çok güzel şeylere değindin daha <gülüyor> Bir yüksek gökteninde oturdum bir ara. Hava nasıl diye aşağı bakıyordum. Martıları aşağıdan uçuyordu biliyor musun? O derece. O derece. O derece bir. O derece, o derece bir der, gök. aşağıdan <gülüyor> uçuyor gidiyor böyle. Hava nasıl diye baktığında <gülüyor> Yani yukarıda gördüğün hava ile aşağıda kurduğun ilişki bambaşka. Doğru, doğru. Ah peki sen Joseph'ten gelelim devam. Saint Joseph şöyle şimdi tabii e, bizim zamanımızda sadece erkek okuluydu sen Joseph ve e, kesinlikle hiç kimseye tek cinsli bir okul tavsiye etmem yani gerçekten memnuniyetsiz kaldım o durumdan şimdi tabii diğer okullarda okuyan arkadaşlarımdan aldığım bilgiler işte Almanda Robertte veya işte ne bileyim İtalyan'da falan okuyan arkadaşlar bizim okulun bir Fransızlardan kaynaklanan bir ben ona hani Bizde tabii biraz daha ağır bir kelime olarak kaçıyor ama hani kabızlık, hani constipation yani. <gülüyor> <gülüyor> constipasyon ya da neyse. Ee, yani öyle, öyle bir hal vardı. Yani Fransızlar çok enteresan bir millet. Millet yani, evet. Yani bir yandan e, hani bu devrim, mevrim falan çok önemli bir şeyi becermişler. Ama diğer yandan o kadar kendileriyle e, böyle nasıl diyeyim e, meşgul e, bir halk ki... Evet bir yerden sonra böyle şeyi kaybediyorlar kontrolü kaybediyorlar evet. yani kendileri o kadar bir semayla iyi biliriz onları ha, doğru ya evet evet evet yani <gülüyor> Fransız şirketinde çalışmak dolayısıyla aynen <gülüyor> evet. Fransızlar bir de kendini dünyanın merkezi zannederler evet, ben de Fransız evet. okul okudum öyle bir hal öyle var yani. ben öyle olduğunu düşünmüyorum yani dünya kültürüne tabii ki çok büyük katkıda bulmuş mutlaka, bir, e, mutlaka. Çok millet. Yani bir millet yani onu ya hiç doğru olmaz yani ben aldığım eğitimden de mennuniyetsiz değilim, iyi bir eğitim aldığımızı söyleyebilirim rahatlıkla. Ama gene de işte böyle bir hani hem sade erkek olmak, hem işte bir Fransız kafası tarafından yönetiliyor olmak, hatta yani bu İngilizceye de hani bürokrasi diye geçin ama aslında Fransızca'dan gelen bürokrasi, bürokrasi diye bir kelime var ve o kelimenin yaratıcısı bence Fransızlar. Yani dilin kendisindeki o böyle <gülüyor> ...hal yerinde falan bile o şeyi böyle e, algılamak ölesi <gülüyor> yani. Güzel. <gülüyor> falan. E, ve e, ben biraz o hallerden sıkıldığım için e, böyle olabildiğince hani e, ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi Biliyor görün hocam. kafasında olduğum için... E, ...galiba biraz o meseleden kaçmak üzere zaten spora da ilgim vardı... Ee, Ona bence... ayrıca geleceğiz evet orada bir, bir büyük başarılar var çünkü evet, evet. San Jose yani adına. Yani o ben o okulu voleybol sayesinde bitirdim bence. Ee, yani ilk başta böyle e, iyi gitti çok iyi gitti hatta iki e, hazırlık e, vardır Hı. vardı ya da. Evet artık de. değil Ben abi. bir tanesini atladım çünkü ilk hazırlık çok iyi geçti falan filan ama ondan sonra. E, voleybol başladı ve bence ilki de başladı ben... voleybol kurtardı evet evet voleybol kurt kurtardı diyebilirim e, onun detaylarını o zaman daha mı sorayım? evet evet bir, bir spor başlığı böyle... altında yapacağız çünkü orada bir, bir dünya ikinciliği var, var deyip var. E, durayım evet, şimdi ve o, o, o ikinciliği ya yani o başarıları sağlayan kişinin adını anmak isterim çünkü çok değerli bir e, hoca çok değerli bir antrenör. muhakkak bir şekilde adı geçmesi lazım. Süper, süper. Ee, Ahmet ne yapalım bir parça arası verelim ama tabii eğitimin daha eğisini geçemedik ama Vallahi, devam edeceğiz. Bu, bu akşamki sohbet çok derin olacak. Ya, bence de öyle, evet. Daha çok evet, şeyler daha, var. Daha çok evet, anlatacak şeyler var. Şimdi herkese söyleyeyim kimse ayrılmasın. Evet, evet. Radyonun başından. Evet, evet. It's all there. Gelsin. Miriam Alter ve Dinosaursy'den birlikte dinleyelim. Gelsin bakalım. iyi akşamlar sevgili laflayacağız dinleyicileri. Sevgili Murat Gelmenle programımız sonuzuyla devam ediyor. Eğitim alanı dedik. ilk Genelde ilk sorularda eğitimi bitiriyorduk Bitiğimiz ama bu, bu, bu programda Uzaktan. pek buna <gülüyor> mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Şimdi sen Joseph dedik. Onun arkasını istersen sen anlat. Ben şöyle bir not almışım. Baba öğretim gölüsü şehir planlama konusu. Hı hı. Anne de arkeolog diye. Ee, sanki senin üniversite hayatında hani bunların etrafında birazcık e, gelişmiş gibi algıladım tabi master falan sonra çok ultra yerlere gidiyor ama bir, bir senden dinleyelim ee, olur tabi şey şöyle annem e, arkeoloji okuyor ama bırakıyor yani mezun olmuyor e, aslında annem arkeoloji yapsa gerçekten çok doğru bir profil olurdu bir arkeolog için e, ama işte malum hani kadın Hayatının o sıralar ne taraflara doğru yönlenebileceği e, ortada e, falan ya yani bir şekilde e, tam e, olması gerektiği yere varmıyor. E, babam ise e, enteresan bir profil, biraz bahsetmek isterim aslında. Şimdi e, şehir plancılığı konusunda Türkiye'de önemli isimlerden bir tanesi aslında. ODTÜ'deki e, şehir ve böyle bir bölge planlama bölümü ki ilk bölüm e, o konuda. Kur'anlardan bir tanesi hatta devlet katında da İmar Bakanlığı'nda bir şehir planlama uzmanı olarak danışmanlık yapıyor ama işte devlet halleri malum o yüzden yani yeteri kadar orada devam etmiyor çünkü zaten yapabilecekleri şeyleri yapmasına izin vermiyorlar ki benim de şehir plancılığı okuduktan sonra şehir plancısı olarak devam etmemin nedeni de aynı çünkü şehirleri şehir plancıları değil Siyasi, Siyasi ve finansal erki e, evet. idare Maalesef. ediyor. Yani planlama kararlarını onlar veriyor ne yazık ki. Biz değil. E, şöyle e, İTÜ'de şehir plancılığı eğitimi aldım ben. Aslında çok memnunum orada almaktan dolayı. Çünkü ilk defa e, kurulmuş bir bölüm İTÜ'de. Yani ben ilk mezunlardanım. <Gülüyor> e, bir 50 kişilik sınıf vardı. Şu an hala şehir planlisi olarak devam eden gerek akademisyen gerekse de mesleki olarak devam ettirenler var. Ben eğitimden şundan dolayı çok memnunum. Şimdi iki tarz planlama vardır. Bir tanesi böyle daha çok hani policy diye geçen İngilizce, daha çok hani planlama stratejileri üzerinden gider. Bir diğeri de... Daha lokal müdahaleler üzerinden ki e, onun bir adı var, e, urban design veya işte hmm. kentsel tasarım e, diye geçen bir ölçüko. Ben onu çok daha insani buluyorum çünkü bir e, şehire bütünsel bir müdahale yapmaktansa e, bir mahalleyi ala, ele alıyor mesela yani e, diyor ki mesela hani Kadıköy bile değil de biz acaba Bağdat Caddesi mesela tamam doğru Yeldeğirmeni veya Bağdat Caddesi civarındaki bazı e, sentlere ne tür bir müdahale yapabiliriz diye biz biraz o kafayla yetiştirildik hmm. ve e, ilk mezunlar olduğumuz için de deneme tahtası görevi gördük aslında e, şimdi biraz daha hani e, polisi tarafına geçmiş duyduğum kadarıyla e, İTÜ şehir bölge planlama e, keşke öbür tarafta kalsaydı diye evet, düşünüyorum e, çünkü bir şehre tepeden düşme her yere aynı şey uygulayacak bir karar vermektense, e, lokal yerel bazı kararlar vermek çok daha doğru. E, neyse, e, ben gene de her şeye rağmen dediğim gibi memnunum. Hocalarıma da çok teşekkür ederim bana verdikleri katkı için. E, daha sonra da e, mimarlık e, yapmaya karar verdim. Genelde. E, tersi yapılır yani mimarlıkla evet. başlanır evet. E, şehir plancılığı ile devam edilir e, yüksek lisansta ama ben ters yoldan gitmeyin neredeyse şiar edilmiş birisi olarak <gülüyor> e, e, hani bunu tersine çevirdim bir şekilde ve e, e, yurt dışında e, e, Amerika'da bir MIT Amerika'da var. var. Evet, onda da MIT olmasının nedeni şu, e, yani tabii ki MIT'nin ne kadar değerli bir okul olduğu ortada, özellikle de mühendislik alanlarında. Fakat e, çok önemli bir kıstas şuydu, e, bu e, İsmaili e, tarikatının e, başı e, e, Kerim Ahan var. E, Hı -hı. Biliyorsunuz, Neyse, hatta tabii. Ahan ödülleri Ahan, var. Tabii ki. Aynen, e, çok değerli bir iş yapıyor kendisi. Ee, o iki tane üniversitede, bir tanesi e, MIT, öbürü de Harvard olmak üzere e, e, e, A.H.A.N. nasıl geçiyordu? AKPIA diye geçiyordu. ya yani A.H.A.N. E, İslam Mimarisi Programı diye bir program vardı. E, ve e, o oradan ben dersler almak istedim. E, ve e, bu da MIT'de olduğu için e, MIT'ye başvurdum. E, bir de e, tabi e, çok pahalı e, meseleler olduğu evet. için bu tür okullarda okumak Amerika'da. Bu ITÜ'nün hemen akabinde mi oldu? Hemen akabinde. E, şimdi ben e, bu, bunu becerebilmek için e, bir burs almam gerekiyordu. Ve e, Fulbright bursları vardı. O, o zaman Fulbright bursları biraz daha farklı işliyordu. E, şimdi mesela üçüncü semestrede başlıyorlar bu sürece. E, o dönem mezun olmak e, gerekiyordu hmm. bir şekilde e, ve ben ilk iki sene e, itüde e, çok e, keyif aldım derslerden bayağı yüksek notlar öbürlerini de işte sınıf geçecek kadar <gülüyor> e, e, idare ediyordum. Sonra üçüncü semestrede e, böyle bir e, ihtimal olduğu, imkan olduğu ve bunun içinde not ortalaması tutturması gerektiğini <gülüyor> e, öğrendiğim için Birden eyvah ben bu sevmediğim derslerden de iyi <gülüyor> not almak zorundayım. zorundayım meselesi ortaya çıktı. Hatta şunu hatırlarım anneannem işte yani Kadıköy'de yaşadığımız ev hani onu hatırlıyorum böyle büyük bir ev değildi. işte salona bitişen bir küçük oda vardı. Orası benim odamdı. Ee, işte anneannem televizyon dinliyor işte bir şekilde sesi geliyor falan filan ama benim mesela ne bileyim e, e, ne yazık ki ezber gerektiren bir, bir iki dersi böyle ezbere e, çalışmam gerekiyor ki yani sağlama bağlayayım hani Hı. bir yere kopya kopya çektiğim zamanlar da olmuştur kesinlikle e, ama yani artık bu Fulbright bursuna bunu yutmam e, gerekiyor yani, evet, yani o riski alamazdım yani bir şekilde yani, yakalanırsam şu bilmem ne falan Ondan sonra bayağı ciddi ezberlemeye başladım fakat içeriden televizyon sesi geliyor çünkü anneannemin kulağı duymuyor <gülüyor> falan derken çok da iyi oldu. Bu arada bunları ben ilk defa söylüyorum yani bir güzel. kamusal alanda şey ben böyle kulaklarıma pamuk tıkayarak ders ezberlediğimi hatırlıyorum yani. Neyse uzatmayayım fazla. Sonunda güzel bir şey geldi yani güzel bir sonuç geldi yani ben normalde. Hani Fulbright bursu için çalışmasaydım böyle bir derece çıkmazdı. Ee, ama ben İTÜ'den, şehir bölge planlamadan birinci mezun oldum. Evet. Ha, ve sonra işte gereken not ortalaması tuttu. Fulbright seçmeleri de güzel gitti. Kabul edildim ben. Ve hatta tabii şimdi orada da masrafları biraz daha makul kılabilmek için Fulbright bile şey diyordu hani böyle çok aşırı yüksek fiyatlı okullara gitmeyin. <gülüyor> seçmeyin. seçmeyin ki biz de zorlanmayalım falan diye. Ben dedim ki bakın yani burada Ahan Mimarlık Programı var ve başka hiçbir okulda yok. Ben, ya hiç hiç MIT diyorsun yani. Aynen, aynen. O yüzden e şey yaptılar. Bull böyle çöktü zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sonraki yıllarda bizim burs alamamı sevindim. Mersan öyle bir durum varmış. Yani. Sonra neyse işte o da şükür iyi, iyi geçti ve sonunda ben MIT'ye kabul aldım bursla birlikte. E, fakat şöyle bir durum vardı. Şimdi normalde masterlar e, yani yüksek lisans e, eğitimde 2 sene sürer ya. E, şimdi burada biraz daha farklı bir durum vardı. E, Ü buçuk sene sürmesi gerekiyordu Masterın e, Çünkü e, benim daha önceki yani lisans derecem mimarlık değildi. Amerika'da da çok güzel bir imkan sunuyorlar insanlara diyorlar ki e, sen mesela yani mimarlık dışı herhangi bir alandan gel ama ben sana üç buçuk senede bir master veriyorum bir buçuk sene kadar lisans dersleri alacağını sonra master, master derslerine geçeceğiz ve mesela benim çok güzeldi ya yani mesela 50 yaşında yani ben o sıralar neydim 90 yok 88 ne diyor 65 doğumluyum 23 yaşındayım. 25, 24 yaşındayım ve mesela 50 yaşında bir sınıf arkadaşım var adam finansçı Adam finans meselesinden ikrah getirmiş artık böyle, daha yaratıcı bir şeyler yapmak Yok, istiyor falan, hayatın ortasında böyle bir hatta ortasını geçkin bir yaşta mimariye, mimariye yönelmek ve buna Çok izin veren de bir tabii. eğitim yapısı var. Tabii, <gülüyor> yani. sistem ona müsait. Tabii, At aynen. Atilla biz bunu susturamayacağız. E, öyle bu biliyorum. bu şey bu program <gülüyor> eğitim hayatıyla başlayıp eğitim hayatıyla <gülüyor> gidecek. Eğitim hayatıyla bitmesin. Evet, bu kadar bu, bitti evet. bu kadar. Peki. Da, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir Kimden gelsin? E, Sesil Norbi ve Nuguyen L'den gelsin. Ee, Life is hard. Hep birlikte dinleyelim. Şükür. akşamlar laflayacağız dinleyicileri ve de seyircileri. Bir de bizi burada seyredenler. Evet, var şu bu akşam an. seyircili bir program seyircili yapıyoruz. Bir evet. var. Aa, herkes bir Amerika'ya gider bir master yapmaya. Kimileri gider geriye dönmeyi büyük bir özlemle bekler. Sevgili Murat German da bir özlemle geri dönmüş Amerika'dan. Evet. Yani hele MIT gibi bir yerden mezun olunca herhalde orada bayağı senin peşinde birileri koşmuştur. Ama sen ona, ona rağmen Türkiye'ye geri döndün. Ya şöyle çok kısa aslında bir şeyi aktarmak isterim. Evet yani tabii oradan mezun olmanın çeşitli avantajları var. Yatsımaya gerek yok. Bir, bir sene bana bir... Practical Training adı altında o vizamın özel statüsü çerçevesinde bir çalışma imkanı sağladılar ee, ve ben bir e, yani sol tandanslı bir e, mimarın yanında çalıştım ama ondan önce işte Boston'da birkaç mimarlık e, ofisine başvurdum, Bu kabul soul. de aldım. Sol Tanıtıcı bir var ne demek? <gülüyor> Sosyalist demek. Sosyalist evet. Hatta, evet. komünist, Hatta demek. komünist demek. Hatta muhbirist demek. Zaten zaten sevgili Murat e, Germen'in e, DNA'sında da bu şeyler e, mevcut. Evet, ee, oralara geleceğiz. Oralara evet, sonra oralara geleceğiz. Sonra geleceğiz. Evet. <gülüyor> böyle. Şimdi gülüyor bu. Sakın, ama geleceğiz, sakın evet. ayrılmayın. <gülüyor> sakın ayrılmayın. Orada evet. nerelere geleceğiz daha sonra? Sonra böyle işte birkaç ofisten kabul aldım falan filan. Yani dedim ki yani ben benim burada bir senem var. Ben ülkeme dönmek niyetlisiyim. Ne yaptıracağınız bana falan diye. Sonra ortaya çıktık ki işte böyle AutoCAD denilen bu çizim programı o sıralar yeni çıkmıştı. Ee, onda işte çizimler mizimler bir sene bence boş geçecekti falan. Sonra neyse çok güzel bir um, nefis tecrübeden sonra e, Türkiye'ye döndüm. E, ve işte askerlik e, mevzusu tabii e, <gülüyor> Türkiye'nin <Klasik. bizim>, erkeklerin <gülüyor> klasik meselesi. E, onu işte o sıralar bir e, bedelli e, konusu... ...gidip geliyordu yani bir işte... ...falan sonra bana denk geldi o... ...işte belli bir bedeli vardı... ...onu... ...Burdur mu? Vererekten... Bu. Burdur, Burdur. Bu. Burdur. bravo. Aynen. Ne hoştur <gülüyor> o Burdur, çok sev Burdur'un içinden misiniz <gülüyor> Burdur mu Antalya mı? Burdur. Burdur, Burdur. <gülüyor> Burdur. Burdur da Çoğu Antalya'da olduğu için o arkadaşlar evet. <gülüyor> Sonra işte Burdur'da... ...Burdur'dan da geçtik... ...ve... Tam o sırada ben hani ne yapayım falan derken e, Yıldırım Yavuz vardır, Otu'dan e, babamın arkadaşı, e, babam da işte Otu'daki şehir plancılığı e, bölümünü kuranlardan bir tanesi daha önce dediğim gibi. E, o dedi ki ya Bilkent'te yeni bir üniversite açıldı. E, orada biz böyle hani dinamik genç, yeni bunlar e, çok hocalar, kıymetli insanlar ya. Burada babaya da. Sevgi Kesin. ve hizmetleri bize bayağı, Kesin, evet, kulakları içinde. Bende çok evet. emeği vardır. İsim? Aydın Germen. Aydın Germen. Yıldırım Yavuz da bu arada çok çok çok değerli bir insandır. Evet. Onu selam olsun. A hakikaten selam olsun. O onun aracılığıyla ben Bilkent'te bir sene, daha doğrusu yani bir çalışmaya başladım. 93 askerlikte bitti. Ee, sonra biz bir vesileyle e, eşim e, Sema'yla tanıştık, Sema Uygur'la tanıştık e, ve e, sonra bir, güzel bir dinamik oluştu ve iki haftada bir... Onun güzel e, bir hikayesi var ben onu bir yerde okudum. Ha, evet, evet evet aslında şöyle... E, <gülüyor> ya şimdi, öyle ya böyle diye. <gülüyor> benim bir e, Bilkent'teki bir arkadaşım e, İstanbul'da bir parti var. Benim de tam İstanbul'a gitme zamanımdı. E, Hadi gel oraya gidelim mi dedi. E, ve e, oraya gittiğimizde partiyi düzenleyen ev sahibesinin... Sema'nın çok yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Orada işte bir şekilde olaylar gelişti. <gülüyor> parti Se Se öyle. parti Semai'ye dönüştü. <gülüyor> Ve ben birden çok Semazen güzel. oldum. Semazen <gülüyor> oldu çok güzel. Ee, sonra e, e, bu hani güzel e, dönem başlayınca işte iki haftada bir Sema Ankara'ya geliyor, iki haftada bir ben İstanbul'a gidiyorum falan. Sonunda bir sene doldu, ama artık yani bu şekilde yürümesi pek kolay gibi gözükmüyordu ve ben zaten İstanbul'dan bir insanım ve İstanbul'a dönme kararı aldım ve bir şekilde orada bir hayat kurmak üzere yola çıktık. Böyle işte bir dönem. E, ...Aredamento Dekorasyon diye geçen ama şimdi Aredamento mimarlık adıyla... Ne güzel e, dergidir değil bir mi? ...bir dergidir aynen. Yani çok böyle tiraja her zaman azdı fakat çok e, doğru bir kitleye hitap ederdi. E, yani kültür sanat Orada ne dünyasının. yaptınız? Orada ben iki sene yani e, her şeyi yaptım diyebilirim. Yani e, röportaj, editoryal çalışmalar, e, işte bir konu üzerine derinlemesine araştırma bir ara hatta hani o kadar çok farklı görev geldi ki üzerine yani ya yani derginin 3'te ikisini sen çıkarıyorsun falan gibi yorumlar geliyor. çok enteresan eskiden hani kitap alırsın kütüphanene ne koyarsın falan eskiden bu tip dergiler falan yoktu ve düşünsene Bende mesela Aradamento'nun bütün sayıları vardı neredeyse ve kütüphaneye diziyorduk onları. Halbuki dergi okunup tüketlik, e, bırakılacak ama, bir şey. İşte o kadar kıymetli ki O kadar onlar... kıymetli tabii. ki böyle kütüphaneye diziyorsun ve diyorsun ki işte şu sayıda bilmem ne vardı, çekip oradan bir şey gösteriyorsun. Evet. Yani ya. sizin gibi bu derece dikkatli bir şekilde toplayan da çok fazla yoktur. Yani evet. önemsenen bir dergiydi de ama evet. hani bu, bu anda mesela şimdi Aradamento'nun full setine Arşivine sahip olmak sahip mesela olan bayağı olan özel evet, bir şey evet aslında. Mutlaka yani. mutlaka evet. evet ee, enteresan. Sonra işte ben o aslında bana arada sorarlar böyle öğrenciler falan yani hani, ne önerirsin mesleki anlamda ileri vadeye yönelik falan diye. Benim ilk önerdiğim şeylerden bir tanesi o. Yani bir basın kuruluşunda çalışmanın her zaman bir faydası var. Yani tabii maaş olarak çok düşük bir maaş. Mutlaka evet. Ama ben orada hani yazabildiğimi Fotoğraf çekebildiğimi, işte kültür sanat alanında aktif olabileceğimi falan ispat ettim. E, doğru insanlara bir şekilde ulaştı o şey. E, sonra da çok kısa, e, üniversite hayatına tam geçmeden e, iki aşama daha var. E, bir tanesi e, Evo Design e, adı altında kurulan, e, benim Senzöv'ten hem sınıf arkadaşım hem de voleybol arkadaşım. E, Atıl Erbağcı'nın kurduğu bir tasarım şirketinde e, iki sene çalıştım. Ee, hangi evet. seneler Murat 96-98'di ee, e, Atılar, 96, yani. Atılar Bağcı benim çok yakın arkadaşım takaladı şey, şey, şey, şey. Ahmet herhalde evet. Evet. Şey, ha, Atılar ve için. Serra buradan kulaklar açınlasın Atileri neler yaptığını biliyor musun Aa, Evo düzenini biliyorum ha, Aa, Evo düzen kapattıktan sonra ha, yani. tekrar görüştük ee, Zamazingo diye bir teknesi vardı yarışlara katılırdı hatta beraber yelken yaptık <Gülüyor> ee, Serra boğazan bir Scrabble ustasıdır. Ha, tabii, doğru, doğru, <gülüyor> doğru. müthiş gecelerimiz olurdu onlarla Çok böyle. Ya. Yani Çok evet Hiç evet. Şaşırmadım evet. bir Evo <gülüyor> bir anda böyle gözlerim açıldı. <gülüyor> <tabii. gülüyor> Çok iyiymiş <ya. gülüyor> evet ondan sonra hatta bir ara şöyle atılar hani iyi gidiyordu güzel şeyler yapıyordu atılar ben de bir şekilde ona katkıda bulunuyordum falan yani bir ortaklık teklif ettiği zaman oldu aslında çok da değerli bir teklifti şüphesiz ama ben bir türlü böyle hani iş alanında kendimi doğru bir insan olarak göremedim hiç böyle bazı zor taraflarım var bunları da marifet diye söylemiyorum yani hakikaten zor deyince yani öyle gerçekten zor yani yani iş adamı olabilmek için belli bir karakterde Doğru. olmak Doğru. lazım. Doğru. O karakterde olmuyorsan iş yapmanın bir alemi yok hem kendini üzersin hem başkalarını üzersin falan. Para ee, kazanmak başka bir şey. Başka evet, bir şey. Evet. Başka bir Bizim şey. hayat tarzlarımıza pek örtüşmeyen. Yani şimdi sanatçılık tabi bambaşka bir boyut ve çok kıymetli bir boyut. Ya yani oraya istersen bir parça arası verelim ondan sonra gelelim. Tamam. Ee, Peki. Çünkü yani esas konuşacağımız konulardan hı hı. E, bir tanesi de o. Peki. Kimden? Ne? Kimden? Arne ne Domnerus'tan gelsin. E, ne gelsin Ahmet? Live Blues. Dinliyoruz. Thank you. dinleyicileri bu geceki konuğumuz Murat Germen ben Ahmet Görsev Atilla Aygin'in parçaları organize etti seçti ben hakem kesiyorum Murat Germen hikayelerini anlatıyor ee, Sen Gözef'le başladık sonra e, mimarlığa kadar geldik MIT'den e, bu arada araya sıkıştırılmış bir tane voleybolda dünya ikinciliği var her şey biter, en sonunda iş gelir, sanata oturur. Ee, ben de fotoğraf çekiyorum ama bizimki sadece ayakta top sektirmek gibi amatörce. Ee, şimdi Murat German'dan güzel fotoğraf hikayeleri dinleyeceğiz. Arada ben konuya maydanoz olur, güzel şeyler soralım. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle evet, yani bu mesleki tecrübelerden sonra... E bir şekilde e, hani bu hayat hayatta hayatta hani var olmayı sürdürebilmek için insanın sevdiği bir şey yapıyor olması lazım. Yoksa öbür türlü bayağı bir zul e, çok e döşüyor evet, hayat. E, varoluş biçimi. E, sonra e, yani e, bazı şeyler denedim. E, onları sevmedim demeyeceğim. E, sadece ben o alanlar için uygun bir insan mıyım, değil miyim ondan emin olamadım ve o yüzden de dedim ki ya ben gerçekten kendimi iyi hissedebileceğim daha bağımsız hissedebileceğim bir şeyler yapmaya çalışsam daha iyi olacak gibi gözüküyor. Çünkü böyle kriz yönetiminde iyi değilim, hiç iyi değilim maalesef. Telaştığı ve çabuk böyle öfkelenen birisiyim falan filan. Ee, o yüzden dedim hani olabildiğince az e, sorun, az <gülüyor> kriz ve o yüzden de... En az kriz kendi başıma birebir yapacağım işlerden ha, çıkar. <gülüyor> aynen, aynen e, öyle. Bir de böyle hani çok e, mesela büyük bir şirket olmak, onun ortağı olmak ki böyle çeşitli e, e, iki tane falan önemli böyle teklif oldu. Onları falan da hani bir şekilde kibarca reddetmek zorunda kaldım çünkü kendimde bir gelecek göremedim orada. Yani bana ortaklık teklif eden kişinin işini bozabilirdim ben beceriksizlikten dolayı. <gülüyor> Ama öyle. Yani gerçekten ben insanı beceriksizlik lazım. olarak görmüyorum da bu bir yaşam biçimi diye görüyorum. Yani yaşam biçimi, dünya görüşü. Dünya görüş yaşam. Hı hı. Baksana zaten direkt. Sol ten <gülüyor> e, Amerika'da bile şeyden başlamış. E, yani Amerika'da bile gittik solcu, bulduk yani. Bulduk. Aynen. Evet evet aynen. Peki <gülüyor> burada, burada bu sanat işte, fotoğraf işine girmeden evvel bir parantez açalım. Bu DNA'da dolaşan sol tendans nerelerden geliyor? Ya çok kısaca, çok kısaca e, şöyle, şöyle diyeyim. Öyle e, bir tanıtım da yapalım insanlara. Tamam benim anneannem Nazım Hikmet'in kız kardeşi. Yani ben e, küçük yani oluyorum. Ee, tabii o 63'te ölmüş ben 65'te doğdum. Hiçbir zaman zaten bir araya gelme şansımız e, olamayacaktı. Bir de tabii malum adamı ülkeyi bırakmadıkları evet, için. Evet bir de o var tabii. Herhalde zaten e, o seneler tutsa bile biz görüşemeyecektik falan. Ama ben anneannem üzerinden böyle gıyaben Nazım'ı bir şekilde tanımış gibi hissediyorum kendimi yani. Ee, böyle güzel bir o... hikaye varsa o da biz de nasiplensek. Evet. Yani <gülüyor> şöyle eee Şöyle güzel bir şekilde bağlamaya çalışayım, benim anneannem, benim dünyada tanıdığım en iyi niyetli, en verici, en böyle hani e, insanları birleştirmeye çalışan birleştirici insanlardan birisiydi. Beni anneannem yetişirdi yani öyle diyebiliriz. Ee, ben de daha sonra ne mutlu ki gittim, e, anneannem gibi çok ona benzer bir karakter olan bir eş buldum, o da <gülüyor> e, Sema'da aynen. Onun gibi birisi bir şekilde. Bir şey. Evet aynen. Yani öyle insanlar olmadan dünya yürümüyor. Bunu Doğru. net bir şekilde söyleyebilirim. Sonra şey işte yavaş yavaş işte biraz o Aradamento Dekorasyon dergisi vardı ya orada böyle biraz işte bir şeyler çekip gösterebilme fırsatı falan buldum. Böyle yavaş yavaş 96'da aslında önemli bir sergi vardır. Milli Resurans Galerisi'nde. E, o sıralar Ameli Edgün'ün yönettiği bir e, dönemde e, galeriyi bayağı sıkı bir sergi oldu böyle e, İstanbul ibadethaneleri üzerine. Hı -hı. E, çok değerli fotoğrafçılar vardı. 6 kişilik bir sergiydi. 6 e, ser, e, kişinin 5'i zaten kendini ispatlamış, duyurmuş isimlerdi. Hı -hı. Ben onların arasında yeni bir isimdim. E, o böyle iyi bir başlangıç oldu diye düşünüyorum. E, peki Murat yani sanki bu hani böyle bir, bir anda olmuş gibi bir şey anlattın ama yani bu fotoğrafın bir senin hayatında geçmişi büyük ihtimalle vardı. E, va var doğru yani lise e, e, zamanında bir hobi olarak başladı. E, fotoğrafla mimarlık arasında aslında çok tatlı bir ilişki var. Şehircilikle de var. Doğru. Mesela bir şehirci e, ya da bir mimar e, fotoğraf olmadan zaten e, yani fotoğrafa ilgisi olmadan biraz zor. Yani çünkü bir mimar yaptığı binanın şehre nasıl oturduğunu şu veya bu şekillerde göstermek zorunda. Fotoğrafın üzerine montajla veya başka şekillerde. Keza şehirciler de böyle. Bir de mimarlıkla fotoğraf arasında ben çok vazgeçilmez bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Yani mimarlık kendisini fotoğrafla zaten göstermek zorunda. Yani fotoğraf mimarının en önemli temsil aracı. Çizimden daha da önemli. Çünkü gerçekle bir bağlantısı var ve e, yani mimarlık e, ürünlerinin büyük çoğun yani bir bölümünün önemli bir bölümü olmasa da değerli mimarlık eserleri var değil mi? İşte e, çok eskilerden başlayıp işte e, Ayasofya e, ondan sonra Süleymaniye falan ondan sonra da yeni daha yeni işte e, Sydney Opera hmm, Binası olsun. falan filan gibi ondan sonra daha yeni örneklerde bir vermek mümkün bunların hep, hepsini herkes gidemiyor hmm. ama bu değerli yapıtları bir şekilde dünya bilmek durumunda hmm. dünyanın önemli mimarlık eserlerini onlar da sadece fotoğrafın aracılığıyla insanla ulaşabiliyorlar böyle bir vazgeçilmez ilişki Doğru. var onda ötesinde bir ilişki daha var onu zikretmek isterim benim mimarlık eğitimde en sevdiğim şey şu oldu büyük çoğunluk ne yazık ki e, mühendislikle tasarımı ayırır. Bence çok büyük bir yanlış bu. E, yani e, tasarımı daha teknik bir konu olarak görür. E, mi, e, işte diğer yaratıcı konularda o, yani daha işte sanatçı, Eci ayrı bir falan kişi falan. Gibi. Halbuki e, mühendisliğin içinde de ciddi çalışır. bir yaratıcılık var. Yani Tabii. bunu es geçmemek lazım. Ya, ve hatta doğru insansan mesela ne bileyim Leonardo da Vinci gibi bir adamsan veya İlhan Koman gibi bir adamsan sanatın içinde de mühendislik de var. var. Böyle her ikisi de birbirini besliyor yani. Dolayısıyla yani ben her zaman böyle gören birisi olduğum için fotoğrafta da bu var. Yani fotoğraf bir yandan çok hani yaratıcılık içermesi beklenen bir alan. Diğer yandan da teknolojik gelişmelere acayip açık bir alan. Evet. Yani evet. Ee, zaten... İlhan Komahan deyince nurlar içinde yatsın, kulakları çındasın diyelim buradan. Adam Aynen. bir heykel yapıyor. İsmini Akdeniz koyuyor. Koyun. Diyor ki Ege ile Akdeniz'in birleştiği Hı. noktaya koyun ve bunun içinden rüzgar geçsin. Getsin. Heykelin zaten yapısı öyle. Evet. Önce yazık o heykeli aldılar Zincirli Kuyu'da. Senelerce taşıdılar. Tabii, tabii. Sonra... Şimdi de götürdüler Galatasaray'da. Evet. E, camın içine gömdüler. Yani bu bir ülkede yanlış. bir de bir de bu ülkede yapılan için felsefesine, adamın ruhuna, o heykelin işlevselliğine ne kadar aykırı Amerika işler, işler yaptırıyor. Ya, e, çok güzel bir e, konuya parmak bastın. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum burada. Harika. E, Türkiye'deki en büyük eksikliklerden bir tanesi o. Yani kaliteli sanat eserlerinin kamusal alanda yer alması meselesi. E, yani e, böyle Biliyorsunuz e, konu şeye döndü. Son zamanlarda böyle bir sürü örneği çıktı ve sosyal medyada paylaşır hale, evet. hale geldi. Yani e, kamusal alandaki heykel çalışmalarına baktığımız zaman işte evet. kayısı, Diyarbakır Karpuz e, falan, falan evet, gibi evet. şeyler çatola, görüyoruz. Çatala saplı köfte. Evet. E, ne yazık ki? E, aynen çatala saplı <gülüyor> köfte. Çok isterim. Ya Bu biraz da daha... <gülüyor> tabii e, şimdi hep sanatçılar toplumun önünde gitmesi gerekiyor. Fakat tabii bu yöneticilerin de kafasının. Bunlarla birlikte çeşitli kaplar kalmadığı gibi paralar çalışılması lazım. Yani, yani. Ben, benim bir savım var şöyle. Yani Türkiye devlet yapılanması e, resmi yapılanma sanatın gücünün ne olduğuna daha aymadı. E, bu kadar sene geçti hmm. hiçbir şekilde aymadı. Hı -hı. Cumhuriyet projesi buna buna çok e, vakıf bir projeydi. Biraz yeşil evet, e, kültür evet. ve sanatı ön plana Doğru. çıkardı. E, fakat ne yazık ki 1940'ların ortasından 50'lerde falan başlayaraktan bu ağırlık ne yazık ki e, yok edildi, A, azaltıldı, azaltıldı ve azaltıldı, azaltıldı, yok edildi. Yani e, şu an dünyada e, masaya yumruğunu koyabilecek kültürlere baktığınız zaman yani ben o kültürleri kafamda çok yücelttiğimden değil ama sonuç itibariyle yatsınamaz bir Tabii ki, varlıkları mutlaka. var dünya gündeminde. Bu devletlerin aynı zamanda dünyanın en önemli müzelerini barındıran, işte dünyanın önemli sanatçılarını çıkaran bazı ülkeler olduklarını görüyoruz. Yani bizim ülkede şu yok, son zamanlarda sermaye bu konuda biraz daha adım atmaya başladı ama şimdi bu ben mi? adımları bir parantez açacağım ben adımları yalancı adım olarak görüyorum ya da Aa, yeterli değil en azından. ya da yeterli yani. değil diyelim peki o kadar şimdi Sonra yani diyeceğim. evet o, o konu uzun uzun tarzıları aslında konu. o biraz başka evet. bir alan yani ama şunu şunu diyeceğim yani şimdi mesela çok değerli bazı isimler var ya dünya markası haline gelmiş bazı sanatçılar falan şimdi bunlar aslında yani çok da böyle eee ne derler Hani müthiş böyle hiç kimsenin yapamayacağı işler yapıyor değiller. Yani bu ülkeden de çok sıkı bir sanat eylemi çıkıyor. Çıkıyor mutlaka. Fakat biz, bizde idari yapılanmalar daha doğrusu resmi yapılanmalar sanatı ve sanatçıyı tehlikeli gördüğü için bu anlamda bir destek de sağlamadıkları için yani biz hatta öyle bir haldeyiz ki destek falan aman istemez. Destek yani olmuyor yeter, yeter. aynen. Ee, şimdi halbuki burada devlet ve sermaye el ele verse neler çıkabileceğini ülkeden bazı ki... hani çalışkan işi ortaya iş çıkaran böyle ne bileyim artık ne kadar olacaksa 50 insan mı işte daha fazla mı daha az mı bilmiyorum. Onlara destek verip bu insanları dünya çapında bir e, isim olarak lanse edebilseler bunun o ülkeye katkısı vardı e, Türkiye e, devlet yapılanması bunu henüz anlayamadı. E, yani e, ve e, hala da anlayamıyor. Yani zaten bayağı geriye gitmiş durumdayız bırakın ileriye gitmeyi. Maalesef, evet. e, yani bu, bu anlamda bir şey olsa e, destek olsa yani e, şöyle e, bir örnekle kısa örnekle e, örnekleyeyim ondan sonra bitireceğim bu konuyu. şey e, bir, Belki e, denk gelmiş oladır bir parayı veren düdüğü çalar diye bir e, kitap var. O kitapta şu anlatılıyor, şimdi e, McCarthy dönemi e, ve onun sonrasındaki Amerika'dan bahsediyor biraz e, ki bana kalırsa zaten e, Türkiye'deki devlet yapılanmasının da daha sağa kaymasının e, başlangıcı o McCarthy dönemidir. E, e, Amerika dünya çok hakim olduğu için o dönemde ve hala sola ve komünizme karşı Tabii, e, her türlü hareketi bu, müzikte e, de hareketi hareketi çok Destek yani. veriyordu, evet. E, ve belki bir e, e, film vardır e, izlemiş evet. olabilirsiniz. E, Robert De Niro'nun başrolünü oynadığı e, Giltbait Special. Evet. E, orada e, bu McCarthy dönemindeki e, e, entelektüel insanların ne kadar ciddi bir sıkıntı çektikleri, işlerini kaybettikleri, işkence gördükleri, hatta daha ileri vadede öldürüldükleri, yok edildikleri konusunda bir film de o ve bu kitapta da şunu yazıyor: Şimdi Amerika bu şekilde davranan entelektüeller söz konusu olduğunda, bunların artık o dönemde hakikaten iyice güçlü konumda olan Sovyetler ve sola doğru kaydını gözlemliyor. Ve şunu demiyor ya sev ya terk et demiyor evet. diyor ki ya bu adamlar önemli adamlar bizim kültürümüz için ya bizi ayakta tutan insanlar bunlar. Evet. Ve dünyada ismimizi duyuran arkadaşlar bunlar isimler falan diyorlar ki biz bunları bir şekilde ülkeye kazandıralım evet. ve ne yapıyorlar bunların hepsi belgeli bu arada yani şey bir komplo teorisi değil. Ee, ve e, şöyle, o sıralar Amerikan soyut dışavurumculuğu e, çok yeri gidiyor, çok sağlam işler çıkıyor falan. Ve CIA e, e, mesela Paris'te bir expo oluyor. O Expo'da diyor ki işte Amerikan soyut e, ekspresyonizmini desteklemek için 150 bin dolar alttan veriyoruz. O, ya o zaman 150 bin dolar iyi para, para tabii. Tabii. Ee, şimdi Bugün de ama. çok büyük para yani. Ya Biz de mem öyle. Memleket içinde ha, soyulanların <gülüyor> hariçindekiler <gülüyor> tutarlık. <Tabii ki>. <gülüyor> aynen, aynen. 128 nerede? <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> ee, şey, yani e, dolayısıyla e, böyle şimdi ben demiyorum ki hani e, bu doğru bir şeydir derin devlet sanatı desteklemeli falan ama buradan çıkaracak sonuç bence o değil. Buradan çıkaracak sonuç bir ülkenin. E, ne derler bel kemiğini bunlar oluşturuyor. Yani ve adam da bunun farkına varmış. Tabii, bu tabii, Bakmayın tabii. bir vizyon yani. Tabii ki. Ee, ve bu bir güzel devlet yüzün. devlet vizyonu. Bizde o devlet, bizdeki devlete de o vizyon yok. Maalesef o, o vizyon evet. yok. Şimdi ya. bizde de aslında biraz bir vizyon var. Mesela Mehmet Aksoy güzel bir heykel yapsaydı. Acaba en tepemizdekiler <gülüyor> bu heykele ucub eder miydi? Ya iyi iş yapmak lazım. <gülüyor> <bir dede. gülüyor> Çok <doğru. gülüyor> Güzel. Güzel. Evet, evet, heykelin evet. ucube olarak adlandırıldığı de tiyatroların açlığa mahkum edildi evet. ve buna rağmen Maalesef. kardelen çiçeklerinin karın altında beklediği, beklediği bir yaşıyoruz. Ülkede yaşıyoruz, yaşıyoruz evet. Evet. evet. Bu çiçekler çıkacak. Çıkacak. Evet. Evet, evet, aynen. O zaman bir parça arası evet, verelim. Bir parça gelsin. Çiçekleri beklerken. Evet. Tenderly. Evet, Jose James'ten gelsin. Gelsin bakalım. The trembling trees embrace the. iyi akşamlar sevgili laflayacağız dinleyicileri Murat Germen'le söyleşimiz kaldığı yerden devam ediyor şimdi eğitim hayatı dedik bir takım mimari işler dedik ama oradan bir sanatçılığa evrilen bir, bir, bir süreç var yani birazcık bundan bahsettik ama bunun arkasında neler var seni buraya itti de seni yapmadın da sanatçılığa dönüştü bu hayat. İstersen birazcık oradan bahsedelim. Sergiler var ve ciddi anlamda bir yaratım süreci var aslında. Evet yani şöyle hani fotoğraf tabii kendi başına bir yaratı alanı mimarlık da zaten kendi başına bir yaratı alanı ama sanat biraz daha farklı bir şey. Yani e, mimarlıkta ve fotoğrafta yani mesleki anlamda baktığımız zaman bir e, böyle müşteri e, ve e, meslek adamı bağlantısı var. Yani bir e, iş tarif ediliyor, bir brief veriliyor. Onun karşılığında sen ona bir çözüm getiriyorsun. Bir müşteri memnuniyeti var. <gülüyor> Falan yani evet, yani, <gülüyor> yani evet o biraz işin içinde tabii ki etkileyici bir faktör. Sanatta öyle değil sanatta da biraz daha farklı yani tabi sanatın da müşterisi var ve sanatın da bir piyasası var ve dolayısıyla da sanat, sanat da aslında bir yerden sonra bir profesyonel ortama dönüşüyor ama başlangıç noktası olarak sanatın, sanatçının bir müşterisi yoktur, kendi başına başlar üretim, sanatçı böyle bir anlamda biraz böyle doğuruyor gibidir ama ne için doğurduğunu da tam bilmemektedir. Yani bir tabii ki aile içerisindeki bir birlikteliğin ürünü olan bir çocuk anlamında değil. Böyle sancılarla ortaya çıkan bir şey vardır ama neye evrileceği tam olarak bilinmez. Ondan sonra işte var olacak mı, devam edecek mi hayatına, yaşamına, varlığına falan bilinmez. Böyle bir hezeyanla e, diyebiliriz buna ortaya çıkan bir şey söz konusu hiçbir e, talep olmadan ve brief olmadan yani. Bu, bu çok enteresan bir hissiyat yani hani bir elle tutulur bir meslek hayatından buraya geçişi hmm. hani hakikaten anlamak çok kolay değil bir, bir Hı -hı. sanatla Hı -hı. ilgili olmayan biri için. Yani ya bu, o belki... dönüşüm enteresan geliyor bana hep. E, bu, onu şöyle bağlayabilirim belki. Mesela şu anda hani ben e, işte yaptığım üç şeyden bir tanesi akademisyenlik ya. E, Sabancı Üniversitesi hakikaten çok değerli bir e, e, akademisyenliği ayrı konuşacağız. Evet, bilgi Aynen, Sabancı. Yani, yani gerçekten e, beni e, bir şekilde yani kendim gibi var olmaya devam ettiren bir ortam sundu bana Sabancı Üniversitesi. Samimiyetle söylüyorum, böyle bir görev olarak yani Sabancı Üniversitesi bana böyle bir telkinde bulunmuyor. Ben, ben bunu söylemek istiyorum. Yani kendim gibi var olabilme imkanını bana sundu ve mesela orada da şu an itibariyle benim bir akademik titrim yok. Çünkü ben bir kariyerist bir tutum hayatımda hiç izlemedim eee girdiğim hiçbir alanda e, bir kariyer e, oluşturmak üzere yola çıkmadım. Çünkü kariyerin ya yani bu, bu bu arada yanlış anlamayın. Ben bunları yani ya, e, söylerken eleştirel veya e, ele, e, nasıl diyeyim? Hani olumsuz bir şey söylemeye çalışmıyorum. Ya yani kariyerist Hı -hı. E, insanlar Hı -hı. E, da ya yani o da bir yoldur. E, e, o da bir seçenektir. Ben ki. iyi veya kötü demiyorum. Sadece benim karakterime uygun mu, değil mi ona bakıyorum ben hep ve kariyerci bir tutum bana hiçbir zaman uygun gelmedi. Çünkü onun belli kuralları var. Yani mesela işte belli aralıklarla makale yazma zorunluluğu, hmm. işte şu belli işte puantajlar var. Şunu yaparsan bu kadar puan, bunu yaparsan o kadar puan falan gibi. Ve yani bu bana göre bir dünya değil ya. Yani i̇nsan hissettiği zaman bir şey üretmeli. Ona önceden dayatılan bir program çerçevesinde bir şey ürettiği zaman Büyük, ürettiği şeyin büyük çoğunluğu kendisini yansıtmıyor. O sistemin önerdiği Kendisi şeyi yansıtıyor. Ya. Ve o yüzden de bundan hoşlanmıyorum. Ya bence insanın her üretimi, her üretimi değil Hı. abarttım onu ama yani insanın yaptığı şeylerin büyük çoğunluğu kendisini yansıtmalı. Şu veya bir şekilde falan. Ben de hani bu şekilde bir, bir dü yolda. dünya kurmaya çalıştım Ölüyoruz. ve evet. bir şekilde yürüyor şimdilik. Güzel. Aslında bu çok enteresan bir şey ben. Bir yerinden giriyorsun bu taraftan nereden çıkacağını sen de bilmiyorsun. Evet, evet, bravo. Çok teşekkür evet, ederim. Evet, aynen, yani, aynen. Ben güzelliği de o belki. Hiç bilmiyor. Aynen. Zaten zaten yani çok pardon araya daldım ama yani çok iyi bir şey söyledim. İyi bir e, saptama yaptın. Yani bence zaten yaşamın güzelliği o. No, yani no, ben yani geçen gün işte e, bir başka bir konuşma vesilesiyle Denizli'deydim. E, beraber gittik Sema'yla. Yani çok güzel hiçbir şey hani ne göreceğimi ne yapacağımı hiçbir şey bilmiyordum ve her seyahatte olduğu gibi gene şahane iki gün geçirdik ve buraya geri döndük. Aynen yani ben hani mesleki meseleye de sanki bir seyahat gibi bakıyorum yani ben Aynen bir yere de. gidiyorum. Aynen. Yaklaşık bir fikrim var orasının nasıl bir yer olduğuna dair zaten o yüzden oraya gitmişim burası ilginç bir, bir yer olacak herhalde ya falan diye gitmişim oraya. Bizim radyo programıdır. Ha, aynen. <gülüyor> aynen, aynen. Ama, ama aynen. ne yapacağımı bilmiyorum yani. Nereye varacağı hiçbir, konusunda hiçbir fikrim yok. Ve zaten heyecanı da burada. Evet. Ve insan o heyecanı taşıyarak yaşayabil Yaşamaya devam etmeli. Yani evet, çünkü evet. bildiğin öngördüğün bir şeyi yapıyor olmanın o, nasıl gibi heyecanı çok olabilir. bir heyecanı yok. Evet. Yani. Evet, Enteresan. Bu arada şunu söyleyeyim bir de e, sevgili laflayacağız dinleyicilerine. Biz bütün bu konuşmaların, bütün bu sohbetlerin tamamını improvize olarak yapıyoruz. Hiç önceden bir hazırlığımız yok. Evet, kesinlikle. Ve işin en büyük heyecanı evet, ve en büyük de keyfi bunu. de orada. <gülüyor> evet, en büyük keyfi de orada. Aynen öyle. Peki Murat şimdi e, Sabancı Üniversitesi'nde şöyle bir not almışım. Sanat, fotoğraf ve yeni medya başlığı hı hı. altında bir ders veriyorsun. Hı hı. E, bunu Türkiye özelinde düşündüğümüz zaman bir bir gelecek görüyor musun bu konuda? E şöyle şimdi e, yani e, iki alanda böyle daha doğrusu hem tasarım hem e, sanat e, alanları, yaratıcılık alanları ve böyle çeşitli formüller üzerinden ilerlemiyor ya e, bu anlamda gene işte böyle e, bilinmez sulara yelken açıyoruz Var. aslında hepimiz e, ve bence Türkiye'nin buna çok ihtiyacı var. İhtiyacı yani var bizim kesin. toplumsal yapımızın çok sağlamcı bir karakteri var. Anlayabiliyorum neden olduğunu. Mesela yani ne bileyim bir ailenin süre gitmesi için, bir toplumun süre gitmesi için bu sağlamcılığa belki ihtiyaç var. Ama gene de bazı riskleri alabilmek gerekiyor. Yani bu sonu belli olmayan yollara çıkmakta o riski barındırıyor. Ve bence Türkiye'deki kafa yapısının yani biz o kadar böyle şeye alışmışız ki e, yani e, geleceğimizin ne olacağı hiç belli değil. O yüzden işte ona göre davranmalıyız, emniyetli olmalıyız, bir kenara bir şeyler koy, koymalıyız, işte altın bilezik almalıyız, Hı. şu bu falan. E, yani e, biz biraz da e, yani e, yarın ne olacağı endişesi taşımadan e, şu anda yaptığımızın, ileride uzun vadede bir sonucu olabileceğine inanarak bir şey yapmamız lazım. Beğenmemiz gerekiyor. Çok ve güzel burası. E, çok güzel evet. evet. yani bizim alanlarımızın da öyle bir e, öyle bir karakteri var. Yani o yüzden mesela e, biz bizim alana ne kadar çok insan çekebilirsek biz o kadar mutlu oluyoruz. Çünkü e, e, sorgulamaya eğilimli olan e, gelecek hesapları yerine şu andaki anda ne yapabilirim, ben nasıl katkılabilirim üzerine düşünen daha çok insan e, e, üretmek çok yanlış kelime daha çok in, insan oluşmasına zemin sağlayabiliyoruz. Evet. Evet, evet. Bizde evet. bir de şey vardır yastık altı diye bir şey vardır. Garanticilikten dolayı. <gülüyor> şey, a, aynı, evet, evet. Tabi, aynı kafa işte. Aynı aynı kafa. Kafa. Aynen. Halbuki evet. ben yani yastık altı yerine e, yastık üstünde kafam ki kafamı akşam koyduğumda böyle hani huzurla yarın ne olacak diye düşünmeden koyabilmeliyim yani. Bugün ne güzel şeyler yaptım diye o yastığa kafayı <gülüyor> evet, koymak evet, var. Evet evet evet. Aynen. İşte bunlar da birazcık hani böyle kalpten gelmeli. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani, hani beyinden tabii ki Diyorsun, kalp desteklemesi. Sol, kalp sol tarafta. Evet. E, <gülüyor> doğru. Doğru evet. O zaman hemen bir parçaya gidelim biz. E, Lemulen de Moncure diyelim madem kalp sol tarafta Le Moulin de Moncure, Moncure kimden geliyor? Jan Lund Grand Trio'dan gelsin. ...laflayacağız dinleyicileri... ...bu akşam sevgili Murat Germen'i... ...konuk ediyoruz... ...çok güzel bir sohbet... ...herkesin belki... ...hem perşembe hem cuma günü... ...dinleyeceği ve belki de doyamadan... ...sonra bir daha dinleyeceği bir program oluyor... ...kesin... Aa, ...şimdi biraz... ...özel konulara girelim... ...özel sanat konularına girelim... ...Murat'la birlikte... ...bir fotoğraf üzerine sohbet edelim... ...herkesin ilgisini çekeceğini düşünüyorum... Aa, çektiğin fotoğraflar, oluşturduğun fotoğraf yolu diyelim, nerelere gidiyor, nasıl, hangi rüzgar arkadan esiyor, biz nerelerdeyiz, ya kendimizi fotoğraf doldururuz. Ee, Ahmet bu arada e, söylemek ihtiyacı duyuyorum. Öyle bir e, buğulu ve karizmatik sesle hitap ediyorsun ki benim sesim çok böyle fazla mekanik mi kaçıyor diye evet, endişe doğru. etmeye başladım. Çok, Murat lütfen şimatmayalım arkadaşım. <gülüyor> Bu gece gece dinleyici sesi. <gülüyor> evet evet aynen aynen. gündüz iş sesi bambaşka yani. <gülüyor> Şimdi şöyle fotoğrafın da iki tarafından bahsedilebilir. Bir tanesi tabii fotoğrafın varlık nedeni olan belge oluşturmak hali. Bir de belki biraz çok kısaca geriye götürmek gerekirse fotoğrafın icat edilmesinden önce resim fotoğrafın yapmaya yaptığı şeyi yapmaya çalışıyor. Yani olabildiğince aslında sadık bir suret oluşturmak. Yani bir sürü önemli insanın e, portresinin, e, işte bir sürü önemli manzaraların, bir sürü önemli kentin tasvirlerinin... Aynen, hikayenin. Ha, e, aynen, onların resimle e, e, tasvir edildiğini görüyoruz. Daha sonra fotoğraf ortaya çıkınca, e, işte olabildiğince birebir e, tabii burada farklı lensler kullanıldığında farklı tasvirler çıkıyor. Bunu da unutmamak lazım. E, ama başlarda o kadar fazla e, lens seçeneği yok... Neredeyse? İşte, işte göze gözün gördüğüne yakın bir tasvir elde ediliyor. E, fotoğraf bunu becerebildiği için e, fotoğraf, e, resim pardon, kendini libere ediyor. Yani öz, özgürleştiriyor. Neden? Çünkü onun daha önce yapmakta olduğu şeyi şu an üstlenen bir şey var. E, fotoğrafta figüratiften non-figüratife e, e, geçiyor ve soyutlaşabilme şansı buluyor. Pardon fotoğraf dedim gene yanlış resim. özür dilerim. Resim... E, e, non figüratif aşamaya yani soyut aşamaya geçip artık bir şeyleri aslına sadık bir şekilde tasvir etmek zorunluluğundan feragat edebiliyor. Bu bir özgürleşme. Şimdi fotoğraf da uzunca bir süre bu ağır görevi üstlendikten sonra yani bir şeyleri olabildiğince sadık bir şekilde aktarma görevinden daha sonra o da artık soyutlaşabilme rüzgarlarına kapılıyor. Kapılıyor. Ka kapılıyor, kapılıyor. Yani özellikle de 1900'lerin başına doğru başından biraz sonra pardon bu Marcel Duchamp hmm. ve onun işte getirdiği bu hazır nesne yani sanatın pisuar, ha, pisuar meselesi <gülüyor> aynen yani sanatın bir beceri alanı olmasının ötesinde bir fikir alanı da olduğunu özellikle ön plana koyan beceriyi biraz arka plana itip de daha çok fikri ön plana çıkarıyan bir rüzgar esmeye başlayınca bu şeyi e, for... hatırlıyor musun Marcel Duchamp'un bir heykeliydi galiba bir sergide kendi kendini yok eden makina diye Aa, onu öyle bir şey hatırlıyorum onu hatırlayamadım belki de o, ya şey ben bu arada söylemem de gerekir sanat tarihi Okumadığım için, yani sanatçı olarak yetişmediğim için hı hı. bazı şeyler bende eksik kalmış olabilir. Sen daha teknik tarafdasın. <gülüyor> <Evet, gülüyor> doğru, doğru, doğru evet, aynen, <gülüyor> doğru, doğru. böldüm. E, ve yok esasla e, şöyle bu kapsamda da fotoğraf da artık bu hazır nesne işte kavramsal yapıya, fikri yapıya uyum gösterme anlamında biraz daha soyutlaşmaya başlayabiliyor. Yani dolayısıyla artık belli bir yerden sonra. E, fotoğraf bir sanat olarak da e, varlığını sürdürüyor. Yani e, iki e, kanaldan ilerlersek mesela işte şu an hala e, varlığını sürdüren ve çok önemsenen Magnum Fotos diye bir alan, bir kulüp diyelim var ya o mesela işte belge, belgesel fotoğrafın en önemli kalelerinden bir tanesidir. Ama diğer yandan da ee, işte ne bileyim e, Ansel Adams daha eski bir isim olarak daha yeni isimler olarak işte belki daha yani onlar da çok yeni değil artık ama Nan Golden hmm. e, falan gibi isimler e, işte e, e, e, ne bileyim e, işte daha sonra e, Andreas Kurski gibi daha işte Alman fotoğrafının yeni isimleri falan onlar böyle gittikçe e, fotoğrafın sanat olarak algılanmasında çok önemli, yer tutan sanatçılar haline geliyorlar. Yani artık onlar fotoğrafçı değil sanatçı olarak adlandırılmaya başlanıyorlar. Hatta bizde şöyle bir karmaşa vardır aslında. Bir zamanlar sadece çok becerikli bir şekilde işte kompozisyonu ve ışığı şunu, şunu bunu falan doğru yapmak dolayısıyla Hani Üstat olarak e, varlığını sürdüren insanların ürettiği e, fotoğraflar kapsamında o insanlara fotoğraf sanatçısı denirdi. Şimdi yeni e, nesil fotoğrafçılar, ben de aslında bunlardan bir tanesiyim her ne kadar yeni nesil olmasam da ben mesela fotoğraf sanatçısı olarak adlandırılmaktan hoşlanmıyorum. E, Hı -hı. Yani şöyle bir ayırt istiyorum. Ben profesyonel fotoğrafçıyım o zaman bana fotoğrafçı densin. E, virgül sanatçı Hı -hı. densin. Çünkü fotoğraf sanatçısı kelimesi şöyle oluyor. Başka Mesela, bir şey. Biz heykel sanatçısı veya yani. resim sanatçısı diyor muyuz? Demiyoruz. Değmiyoruz. Yani. Evet. E, dolayısıyla e, hani bunu böyle ayırt et, etmek biraz e, farklı doğru bir noktaya doğru anlayabiliyorum. Evet. Yani, yani, yani, yani fotoğraf mi? başka bir şey, sanat başka bir şey. Aynen. Çünkü yani ikisi, fotoğrafı sanata getirmek ayrı bir şey. Dinamikleri farklı. Farklı. Ve o yüzden evet. ben her her iki alanda da çalışıyorum evet. ve e, bir e, belgesel anlamda bir şeyler ürettiğim e, zaman. Bunun bir bölümü profesyonel yani birisi bana diyor ki ya diyor bizim işte bir, bir şehrimiz var hani o, o şehir hakkında bir kitap yapmak istiyoruz senin de fotoğraflarını çekmek, çekmeni istiyoruz o şehri, şehrin fotoğraflarını. Ya da işte bizim bir kurumumuz var. Bu bir müze olabilir, bu bir fabrika olabilir fark etmez. Hani bunun doğru bir şekilde görsel tasvirlerinin, belgelerinin üretilmesini istiyoruz. Senin de dilini sevdik. Hani Senle çalışmak istiyoruz Bilmiyorum. diyorlar. Diğer yandan da ben bir bellek oluşturmaya çalışıyorum. Yani şöyle diyeyim örnek aldığım iki isim var. Bir tanesi... E, Aragüler tabii ki e, Aragüler'in o bildik e, e, ve artık akıllara kazın, kazınmış siyah beyaz fotoğraflarının dışında bir e, diya bankası veya stok fotoğraf ajansı e, e, mantığıyla ürettiği e, e, yüz binlerce hatta belki milyonlarca görüntü var. Şu an zaten bir Aragüler müzesi açıldı ve o e, di, di, dia pozitifler orada taranarak e, bu anlamda bir belgesel arşive Hı. Dönüştüm kayıt mesela. edildi ya yani bir veri tabanı oluşturuldu. Ben de Tesadüfen Aragüler Müzesinin aydınlatmasını yaptım. Aa gerçekten. Evet. çok evet. güzel. Bo Montiada da. Ha Harika. Aşağıda. E, yani böyle bir tesadüf eseri değil. Onlar Nasıl? çok profesyonellerle çalıştı her konuda. Evet. Ee, ee, ben yani. aydınlatmadan pek anlamam ama işte bana da geldi zaten. Asbel kader fısır oldu. <gülüyor> yani öyle bir şey de oldu. Güzel. Ee, bir, de ee, bir de ikinci ism olarak şey var, çok pardon kısa e, keseceğim hemen. Şey, Silahattin Giz. E, hmm. Bu iki kişi belli bir dönemin e, çetelesini tutmuşlar. Yani e, hani e, son 50 yılda e, neler oldu diye merak ettiğinizde değişimi görebilmek adına, adına bu kişilerin fotoğraflarına danışıyorsunuz. Ben de e, bu bunun etkisini gördükten sonra e, hani biraz ahmiani bir e, tabir kullanacağım. E, yani otu boku çekmeye başladım yani <gülüyor> e, ki çünkü. Ee, o kadar. Bu bir çok... hafıza oluşacak. Evet falan. bir hafıza e, tabii, oluşması tabii. gerekiyor. Öyle. Neden? Çünkü ülke çok çabuk değişiyor. Evet. Aşırı büyük bir yani çok of, lüzumundan fazla hızlı bir değişim var. Ve e, o yüzden de bazı şeyleri çok çabuk kaybediyoruz. Bir de tabii bu son 20 senede of. iktidarın bilerek yaptığı ee, geçmişe yönelik hafızayı yok, yok etmesi et, e, yok etme çabası, amaçlı, tabii o ayrı bir şey, amaçlı yani. bir şekilde evet, yapılır. O yüzden hızlı yapılıyor. Tabi evet, tabii tabi tabi. Onu çinçir gibi ya. Yani. Bu konuda ne evet. kadar hızlı davranırsa o kadar iyi, çok iyi yapıyorsun. Aynen. Ee, Aynen, Aynen, öyle. Evet, öyle. yani şöyle tabii ne fotoğrafın ne de benim bu tahribatı önleme konusunda bir, yani bir öyle bir o anlamda bir gücümüz yok. Ama hiç olmazsa gelecek nesillere veya yeni şu andaki genç nesillere bir konuyu anlatırken ben o fotoğrafları bir delil olarak kullanıyorum. O yüzden ben yaptığım işe bazen olay yeri inceleme çok e, güzel ya. Evet, o, evet. diyorum. diyorum. Süper. Yani çünkü süper. ben delil bir suç var ortada ve ben delil topluyorum yani. şahane, ee, şahane. Evet. Yani. Evet. Peki bir, bir soru parça nasıl vereceğiz? Verelim istersen. Çünkü Peki, bundan sonra evet. soracağım. Evet, sor sor. Evet. E... Round midnight gelsin. Round midnight gelsin böyle enteresan bir bir gelsin. Keny Rankinden. Evet. Hep birlikte dinleyelim. It begins to tell round midnight. Around midnight I do pretty well Till after sundown Supper time I'm feeling sad But it really gets bad Round midnight Memories always start Round midnight Round midnight Haven't got the heart To stand those men when my heart is still with you and oh midnight knows it too when some quarrel we had needs mending Does it mean that our love is ending Darling, I need you, and lately I find your eyes Love take wing Some midnight Round midnight Let the angels sing For your Returning Let our love be safe And sound When oh, old oh, Sevil laflayacağız dinleyicileri. Murat Germen'de e, söyleşimiz devam ediyor. Şimdi özellikle fotoğraf sanatçılığı konusunda e, kendisi bir takım yorumlar yaptı ama hani bir an notlarıma baktığımda da şöyle bir e, cümleyle karşılaşıyorum. Anı yakalamak değil anı yaratmaktır fotoğraf diye. Yani Şimdi şöyle, bu, bu enteresan bir cümle. Yani şu, şu anlamda söyleyeyim belki sadece öyle değil. Yani ama aynı zamanda öyle diyelim. Yani mesela şimdi bazı böyle e, anı yakaladığını iddia eden fotoğraflara e, geri dönülüp bakıldığında e, onların e, bazılarının e, hakikaten anı yakaladığı yani çok ustalıklı bir e, algı e, çerçevesinde çok doğru bir zamanda deklanşöre basılarak e, Gerçekten insanların akıllarını çok yeryeden bazı fotoğraflar oluşturulduğunu görmek e, olası. Ama şimdi tabii e, burada, burada şöyle diyebilir miyiz? Ben buna bir açıklık getireyim. Anın ruhunu yakalamak aslında. E, yani. Evet doğru, doğru. Yani an suya dam suya düşmüş bir tane damların sıçradığı bir şeyden ziyade hı hı hı. E, fotoğraftan ziyade orundan ruhunu yakalayıp. Onu yansıtmak. Onu yansıtmak, doğru. Evet. doğru. Ve o çok kolay bir iş değil bu arada. Çok zor iş. Ee, çok yalnız zor. şöyle bir şey de var. Benim fotoğrafla ilgili şu tür bir güvensizliğim var. Yani yanlış anlamayın bu güvensizlik yapını ama şimdi fotoğrafta o sahneden biraz öncesini ve o sahneden biraz sonrasını bilmiyoruz. Yani dolayısıyla o, o anın, ruhunun gerçekten o olup olmadığı hakkında elimizde çok fazla veri yok aslında. Ee, ve mesela bu bir video olsaydı e, onu bilecektik. E, halbuki o anı dondurmak meselesinde e, yani büyük bir iddia var aslında. Yani işte demin dediğin şey yani hani ruhu yakalayıp onu hmm. e, görselleştirmek. İyi, e, bunu yapan fotoğraflar muhakkak ki var. Ama bence bazıları onu tam olarak yapmıyor ve e, o işte demin sözünü ettiğim gibi geriye dönük bazı analizlerde fotoğraf tarihinin çok önemli bazı siyah beyaz fotoğraflarının yani ustalar tarafından çekilmiş siyah beyaz fotoğraflarının aslında kurgu olduğu ortaya çıktı. Bu ya o kişiye yakın bazı kişiler tarafından ifşa edildi. Bazen o kişilerin ta kendisi tarafından ifşa edildi. Bazıları da şöyle aslında o da film gibi bakın çok aslında iyi bir <gülüyor> iş, yere gelmiş olduk yani ee, mesela o fotoğrafın çekildiği bir e, negatif setinin e, kontakt baskıları var. Mesela, e, mesela bir rol işte 30 küsür e, mesela 5 e, tane e, makaranın kontakt baskısı var. Evet. Evet. Sonra onun içinde e, diğer fotoğrafları da görüyorsun. O sekansı gördüğün zaman Tam video gibi aslında. Öncesini ve sonrasını da görüyorsun. görüyorsun. Ve diyorsun ki aslında orada tam ruhu değil de en gönlle dokunan, en sıkı, en iyi fotoğraf seçilmiş. Çıkılmış, ki evet. ya yani o fotoğraf ille de en iyisi olmak e, en iyi, durumunda şey, değil. Yani. yani ruhu yansıtmak Fırmak zorunda da değil, değil yani falan. Doğru. Yani o yüzden yani çok aslında güç bir şeyle karşı karşıyız. Yani şimdi mesela e, teknoloji geliştikçe de mesela şimdi saniyede ee, yani en son bir makine çıkardı kanon, böyle akılılır gibi değil. Yani. Saniyede 30 frame çekiyor ya, yani baya film çekiyor aslında. Tabii, tabii, evet. yani film niyetine fotoğraf çekiyor yani. Yani çünkü normal gördüğümüz filmler saniyede 26 ila 30 kare arasında. Doğru, 24 ee, falan yani yani, var. Evet. Film çekiyor ama hepsi ayrı ayrı fotoğraf. Ayrı, evet. Ee, ve sizin artık bir e, yani hareket içinde olan bir insanın veya e, konuşurken çeşitli mimiklere bürünen hmm. insanların gönle değecek bir fotoğrafını yakalamamak Bak, gibi bir şansınız yok. yok yani zaten adam zaten saniyede 30 fotoğraf. Onun, o. Yani siz onu 3 dakika basılı tutsanız Tabii, film olur, yüzlerce, yani. Fotoğraf olur yani. Yüzlerce binlerce fotoğraf çıkacak ortaya onların doğru. arasından bir tanesi zaten iyi olacak yani doğru, ben yok yani. Doğru, doğru. Dolayısıyla yani burada hani işin o tarafından daha çok hani hemen bu işi uzattım pardon hep böyle peşrevli oluyor ama yani son şey gelmek kaydıyla bir yerden sonra belki o iddiadan vazgeçip mesela şöyle insanlar var diyelim bir e, Lorinix diye bir fotoğrafçı var ben ilginç buluyorum işlerini bayağı mesela e, böyle çeşitli e, afetler konusunda veya insan hayatında e, yer eden haberleri konu olan bazı e, meseleleri işliyor e, ve e, bunu ille de o e, afet olsun diye beklemiyor veya o kaza olsun diye beklemiyor onu tasvir eden bazı maketler yapıyor ve e, o maketten fotoğraf çekiyor Şimdi hmm. bu da aslında hmm. insanlarda bazı duygular oluşturmak için yeterli. İlla o anı gösteren bir fotoğrafı, yani sizin içinizin cızlaması için o felaketin gerçekleşmesi gerçekleşmesine gerek, gerek, gerek yok, yani. yok evet. Aynen ve e, o yüzden de e, mesela bu burada aslında işte Lori Nix e, anı oluşturmuş oluyor ve ondan sonra onu fotoğraflıyor. Yani şimdi şurada bu söylediklerinden şu akla mı geliyor yani teknolojiyle hani bu sanatı bir şekilde kotarabiliyor muyuz? Aslında. Evet yani zaten şöyle teknoloji sanatla çok yakın bir ilişki içinde olmuş her zaman ama her zaman. Yani bunun ideal kombinasyonu zaten işte Leonardo yani. Leonardo bir müthiş bir mühendis. Uçma konusunda planlar yapabiliyor ama diğer yandan da Mona Lisa'yı boyayabiliyor falan. Yani Aynen. inanılmaz bir kombinasyon yani. Ve o anlamda tabii her zaman çok yakın durmuşlar birbirlerine. Bizim işte toplumdaki bence eksikliklerden bir yani tanesi, tanesi o. Herhalde, o. Evet, Aynen doğru. E, bizde teknoloji çok geliştirilmediği için sanatın onunla bağ bağlantısı da samimi değil. Doğru e, evet. Veya, bir, bir, biraz böyle suni suni, evet, suni durumda suni, yani. evet, suni ya da hani İngilizce güzel bir kelime var. Onu nasıl tam çevirebiliriz bilmiyorum ama hani immediate Evet yani hemen yani, evet. ardından geliyor. Evet yani. doğru. Çok doğru ee, evet. Ve, o yüzden mesela ben son bunu da bitiriyorum. Teoriyle de olan bağlantı öyle. Benim şöyle bir savım var. Şimdi teoriyi biz kafamızda çok yüceltiyoruz. Ama aslında teori pratikten gelen bir şey. şimdi yani Şunu kastediyorum. Şimdi ben bir yeni bir şey çıktı ortaya. Onu kullanıyorum. Bunun sonucunda çe çeşitli Bilgiler çıkıyor elimde. Bunu e, lüzumundan fazla kullanırsam ısınıp e, yanıyor. Veya işte Doğru. şunu çok fazla rotasyonuna sokarsam e, disk fırlıyor gidiyor. İşte ne bileyim e, şu malzemenin üzerine şu kadar ağırlık bindirirsem bir yerden sonra çatlıyor falan. Şimdi bunların hepsi e, test değil mi? Ampirik yani. O buradan e, bilgi parç parçacıkları çıkıyor ortaya. İşte şu böyle, bu böyle olur, şu şöyle falan. Ondan sonra bir teorisyen geliyor bunların hepsini birbirine bağlıyor. bağlıyor. E, bundan sağlam teori olur mu? Yani Doğru. pratiğe bağlı bir bağlı, teori. Evet, en Çünkü şu şöyle olursa bu böyle buradan da çıkarabiliriz ki Şimdi, yani bütün o ilişkileri kurduğun zaman zaten teorisyen oluyorsun. Doğru. ve Doğru. Biz ne yazık ki teknolojiyi ithal ettiğimiz için beraberinde teoriyi de ithal ediyoruz. Evet. Çok, dön, evet, yani. evet, evet. <gülüyor> bütün bunlara rağmen ee, ben hala ee, analog fotoğrafı aşığı biriyim. Bu konuda tabii e, sevgili Murat Germen'in ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Çünkü o analog e, siyah-beyaz e, ruloları kendimiz sardığımız ve kendi fotoğraflarımızı kendimiz bastığımız bir dönemden de geçtim geldim ben. E, o lezzeti, o siyah-beyazların lezzetini hatta tam tabiriyle biz öyle söyleriz. Kütür kütür siyah-beyaz <gülüyor> dediğimiz bir fotoğraf vardır. Bu dijitalde teknolojik olarak bunun ruhunu orada çok görmüyordum bugüne kadar ki ta ki Murat sohbet arasında bahsetti. Ya bir takım teknolojik şeyler var programlar var neredeyse birebir analoğa çok yakın, yakın. E, neticeler elde alıyoruz dediği analog mu? Dijital mi? Sen de şu anda dijital <gülüyor> kullanıyorsun. Ya şöyle ben e, e, yani tabii ki analog dönemden geçtim yaşım itibariyle. Evet. E, analog döneme şu anlamda çok e, ne derler müteşekkirim. E, s, ben slide daha çok kullanırdım. Yani böyle Hı. negatif veya siyah beyaz e, renkli veya siyah beyaz negatife nazaran e, e, slide çok daha fazla kullandım. Diyapozitifin şöyle bir avantajı veya dezavantajı var. Hatanı böyle hiç affetmeyecek Affet bir şekilde etmiyor. suratına vuruyor. Evet. Diyor ki kötü pozlamışsın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, ve ben e, yani ya işte fazla pozlama ya az pozlama e, falan. Ve ben ışığı e, yani ışık nasıl davranır? Işık e, çok farklı halleri var e, ve ee, o hava durumuyla da bağlantılı Hı. tabii ki ee, ve böyle yanlış yapa yapa yapa slide'ların canını <gülüyor> okuya okuya falan ee, ışık, ışığın nasıl davrandığını iyi öğrendiğimi düşünüyorum bir şekilde. Ee, öyle bir e, hani o anlamda bir borcum var analog döneme. <gülüyor> Ee, çok fazla sayıda e, hani e, siyah beyaz film çekip de onları işte agrandisörle büyütme konusunda çok derin bir tecrübem yok. Yaptım tabii ama e, böyle e, şu an itibariyle e, tabii film kullananlar, ba kullananlar bana kesinlikle kızmasın. Hı. Tabii ki aynı tadı verir gibi bir iddiam hiç Hı. yok. Ama e, ben kendi Amaçlarım çerçevesinde bana yeterli olduğunu düşünüyorum. Şu an kullandığım yani tabii herhalde marka isim vermek doğru olmaz ama bir... verebiliyoruz. Tamam, yok yok tamam. yo, sıkıntı tamam. yok. Şey bir aralar Nick Silver Effects diye ortaya çıkıp sonra Google'ın satın alıp fiyatını düşürüp daha sonra da bedavalaştırdığı fakat sonra da e, hani devamsız yani discontinue yeah. edip e, neredeyse sildiği bir yazılım vardı. Sonra onu bir DxO diye veya DxO diye bir Fransız firması satın aldı ve geliştiriyorlar. Hala geliştirmeye devam ediyorlar. Bu işte Silver FX ve, ve Nick isminde de korudular. İlginçtir. O çünkü firmanın adıydı. Nick Silver FX Pro diye bir e, çevrim yazılımı var. E, ve ben ya, siyah beyaz çok seviyorum. Ee, siyah beyaz e, e, fotoğraf üretiyorum. Fakat hiçbir zaman e, siyah beyaz direkt çekmiyorum ki. Çektiğim tüm fotoğraflar renkli. renkli. Fakat Sonradan... diyorum ki bundan çok güzel siyah, siyah beyaz çıkar Evet. evet. E, ve e, öyle güzel bir çevrim imkanı sunuyor ki size. Bir tür, bir sürü filmin gran simülasyonu var. Diyor ki mesela sana Ilford XP 400 ay, e, ay, filminin şeyinin gran yapısını veriyor. Fakat müthiş. hatta sana şöyle bir şans sunuyorum diyor. Sanki sen lense kırmızı filtre veya gibi, mavi var. filtre takmışsın gibi çok iyi. falan birden böyle akıllanmaz bir dramatik bir değişme oluyorsun ya beyazda var. ve hmm. e, o, onu kırmızılar ben lazım. Evet, ya yani evet. çok gerçekten iyi yani. Enteresan. Ben şeyi e, analog fotoğrafı şu yüzden seviyorum. Seyahate çıkıyoruz, dört tane rol, her bir tanesinde otuz tane var. Her kareye deklanşöre basmadan evvel bir inanılmaz kere bir kere düşünüyorsun. Hı hı. Ve en iyi fotoğrafı, en iyi hı hı. nereden hı hı. yakalayabilirim, en iyi ışığı, en iyi açığı, en iyi kompozisyonu, siyah beyaz dengesi, dolu boşu, perspektivi, arka arkaya yığılmayı falan filan böyle... ...beyinin arka tarafında süzgeçte bir sürü şey çalışarak geliyor. Ama bugün öyle değil ya. Bugün alıyorsun eline makineyi dijital ortamda çat çat çat çat bir seyahate çıkıyor adam geliyor bin tane fotoğraf çekmiş. Ya... Bin iyi gene. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ya Ahmet bu dediğine kesinlikle katılıyorum çok iyi anlıyorum ya, evet. yani bir disiplin verdiği bir veya, disiplin veya bir göze bir filtre getirdiği veya Aynen akla güzel. bir filtre getirdiği kesinlikle. kesinlikle katılıyorum. Ama yani ben hani kendimi tabii savunmak için söylemiyorum bunu ama yani hani dedim dedim ya demin hani otu boku çekiyorum diye. <gülüyor> o ama <gülüyor> o, yüzden, o başka bir tarafı. O, o yüzden bu, ben bu dijitaldeki e, çok çekme halini seviyorum. Evet, yani. Şimdi evet e, dijitalci canım, Murat e, analogçu <gülüyor> Ahmet'e bir gülümseme yoldadı. Shadow <gülüyor> of, of, of yours, your smile, smile diyelim. <gülüyor> Dexter Gordon Slight gelsin. Hep birlikte dinleyelim. Eyvallah. Hep birlikte gülümseyelim. Gülümseyelim. germeni misafir etmeye devam ediyoruz sohbet sanat yönünden iyice derinlere girdi hepimiz çok iyi ıslandık boğazımızın evet. kuruluğunda giderdik giderdik bu bunda kalmayacak onu ondan emin olduk <gülüyor> evet devamı da bunun olacak diye bir söz aldık Murat'tan Aa, şimdi fotoğraftan sonra bir e, kitap kısmı var bu kitap kısmından birlikte ikisini birbirine bağlayalım e, Türkiye'de e, Sanat nereye gidiyor diyelim çok genel bir topu göğüste yumuşattım ve orta aldım sana doğru mu? <gülüyor> ben de diyeceğim ki yapman etmem beni germen. <gülüyor> zor zor yerden geldi abi. Evet, evet. Germen sevi. <gülüyor> ee, şöyle kitap meselesi aslında çabuk geçeyim orayı. Ee, e, yani baya bir üretim var aslında. O üretimle ilişkilendirildiğinde az sayıda kitabım var diye düşünüyorum. Ee, ama neyse yani ona da şükür demek lazım. Bir tanesi e, Türkiye'de masa e, yayınlarından çıkan Mas Matbaası'nın bir e, Türkiye'nin değerli matbaalarından bir tanesi. Onun bir yayın e, evidir ve e, oradan çıkan Yeni Türkiye isimli bir tane kitap var. E, bir de e, İtalya'da e, Skira diye bir kitap evi var. E, 1928'den beri Sadece sanat kitabı basıyor. Yani düşünsenize yani bir kitabı var. 1928'den beri hala varlığını devam ediyor. Sadece ve sadece sanat, sanat kitabı basıyorlar. Yani. Yani. Ve orada mutlu olduğum bir konu var. Aslında bir yandan da mutsuzluğu eden bir durum <gülüyor> bu beni. Yani ilk işbirliğine iş birliğine karar verdiğimizde dediler ki... ...ilk defa Türkiye'den bir sanatçıyla çalışıyoruz. Ama yani bir yandan tabii insanı çok... Hani mutlu ediyor evet, ama mutlaka. aslında çok samimi söylüyorum şunu tercih ederdim yani Türkiye'den çalıştıkları 100. sanatçı olmasını tercih ederdim şey yani içmeyi, tabii ha, yani ki de, de, de, de, o, o maalesef de, yani böyle böyle bir durum var yani neyse şimdi e, Türkiye e, sanatçılarını diye... dışarıya gönderiyor orada bilmeden çalışıyorsunuz demek lazım. Yani. <gülüyor> e, ve e, şey e, e, Ha, kitap konusunda pardon. Üçüncü bir kitap gelme ihtimali var yakında. Hmm. Ee, o da henüz daha tam böyle detayları belli değil. O yüzden e, tam söylemeyeyim. E, sürpriz olsun. Bir de belki bir dördüncü ihtimali de var. Ama göreceğiz bakalım. Şu an itibariyle üzerine e, çalışılıyor. E, şimdi e, sanat meselesi Türkiye'de nereye gidiyor? Şimdi biz bazı konuları... Yani Türkiye'de sanat çok eskiden beri yürüyor e, zaten. Yani işte e, malum önemli... E, isimler var e, Osmanlı'dan bu yana gelen e, ve e, bu anlamda sanatın Türk etki varlığı zaten uzunca bir süredir e, kendini ispatlamış durumda fakat sanatın e, hayat içindeki e, tüketimi diyelim konusunda veya belki finansal dünya ile olan bağları konusunda Türkiye aslında çok yeni deneyimler yaşıyor. Yani hmm. şöyle diyeyim ben size. Mesela fotoğrafta edisyon diye bir kavram var. Ee, eski e, kuşak fotoğrafçılar, yani buna e, diğer ne bileyim hani ee, Henri Cartier-Bresson'dan tutun. işte Türkiye'de Ara Güler'e kadar falan. Yani e, bu insanlardan hiçbir zaman edisyon sorulmadı. Evet. Yani kaç edi, e, fotoğrafından kaç tane var, var. falan bilinmez. Yani evet. 50 tane olabilir, olabilir veya tabii. 150 tane bile olabilir. Olabilir tabii. Ee, ya, e, ve şu anda onlar artık tabii vintage diye geçtikleri için 150 edisyon olsa bile vintage fotoğrafı oldukları için değerleri yani hala var düşür. tabii ki. Fakat bizim dönemde yani ben hani kendi pratiğimden yola çıkarak söyleyeyim. Benim şimdiye kadar yaptığım edisyon setleri içerisinde hep böyle tekler oldu galiba genellikle o tercih ediliyor dünyada biraz da belki hani o anlamda yüzümüz batıya dönük olduğu için bazı serileri tek edisyon olarak sattım yani neredeyse pentür gibi yani te, bir tek bir fotoğraf. Aa, te bunu açıklamak iyi oldu çünkü herkes evet. edisyonun ne olduğunu ha, bilmeye evet, değer. Evet. Yani sadece o, o fotoğrafı ıslak imzalı bir sertifika veriyorsunuz ve bu taahüt ee, diyorsunuz ki sadece senden daha fotoğraf. fazlası yok. yok. Evet, bir yani tane var. Hatta sanatçı kopyası bile yok yani. Evet. Ee, bu seligraf baskılarda vardır. Hı hı. Bir müddet sonra 100 tane bastıktan sonra o seliyografın üzerine bir çarpı işareti koyarlar oradan daha baskalım alınmayacağı anlamına yani gelir. Her Sana baskının üzerine bir de yazarsınız. 50'nin 1'i, 50'nin 1'si. 3'ün diye yazarlar. Aynen. Şimdi bizde de onu eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bizde de işte bir sertifika basıyoruz onun üzerine imza ıslak imza atıyoruz ve benimkiler şimdiye kadar işte o tek edisyonlar dışında 3, 5 veya 7 oldu hmm. <gülüyor> 3, 5, 7 <'iydi> şey <gülüyor> evet evet <falan>. güzel <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra şey şimdi bunları biz yeni öğrendik yani son 10 senenin meseleleri bunlar ve biz daha önce böyle fotoğraf söz konusu olduğu zaman edisyonlardan falan konuşulmazdı. Şimdi tabii fuarlar çok yeni. Ee, ondan sonra daha profesyonel galeriler. Eskiden e, gusto sahibi veya e, imkan sahibi. Veya mekan sahibi falan ama sanata ilgisi olan insanların açtığı çeşitli galeriler vardı. Ve burada çok bilinen isimler sergileme yapardı. Mesela genç bir insanın işini, genç sanatçıların işini buralarda pek görmezdiniz. Şimdi ise galeri sayısı çok daha fazlalaştı. Genç sanatçılar çok daha fazla görülebilmeye başladı. Bu bir yandan olumlu bir şey gibi gözükse de, Diğer yandan da şöyle bakmak lazım. Kariyerinin yani ben dediğim gibi kariyerist biri olmadım ama sanat kariyerinin başında e, ol, olup da sadece sanat üzerinden e, hayatını kazanan insanlar yani genç sanatçıların bazı dezavantajları da var. Yani onların ortada görünmesi çok iyi bir şey fakat onlar tabii başlarda oldukları için bir konum henüz belirleyememiş oluyorlar evet. e, ve o yüzden de çok kolay yönlendirilebiliyorlar ortalıkta çünkü moda bazı sanat içerikleri ve görsellikleri var ve oralara doğru yönlendirildi yani bir, o, o, o tarz işler üretildiğini belli bir başarı elde edildiğini görüyor, görüyorsunuz işler satılıyor işte röportajlar yapılıyor bilmem ne falan filan ve o, o anlamda biz sektörel bir sanata doğru yönelmiş olduk yani daha önce Türkiye'de ee, hani Bedri Baykam'ın ünlü olduğu dönemlerde e, işte belki e, ne bileyim işte AKM'de sergi açıldığı dönemlerde e, veya işte e, şu an ismi aklıma gelmedi. E, böyle önemli bazı galeriler yani. vardır. E, onların olduğu dönemlerde sanat bu kadar sektörel değildi. Değildi. Yani şimdi e, hani sermaye e, piyasası ııı e, e, ile çok yakın ilişkiler var ee, ve e, bir şekilde e, hani sermayenin en prestijli, en keyif aldığı e, varlık alanı olarak tanımlayabiliriz aslında. Evet. Yani müthiş ya. Yani her şey ona göre düzenleniyor. Özel yemekler, koleksiyonerler bir araya geliyor. Sanatçılar işte belli bir seçimle oraya davet ediliyor. Şu, bu falan filan yani böyle biraz yani bir yandan işin bu kadar ilerlemesi belki hoş oldu ama ama diğer yandan biraz daha bağımsız kalmayı tercih eden insanlar için de işler biraz zorlaştı zorlaştı. Evet şimdi şu bu aşamada bir şey sormak istiyorum Murat'a. Şimdi senin almış olduğun kent planlama, şehir planlama ve mimari eğitimleri Birinden kaynaklanan bir farklı bir sanat yaklaşımın var. Hı hı. Yani senin eserlerinde bunu gözlemleyebiliyoruz. Yani bunun, ya bu eğitimin mevcut bugünkü sanatına yansıması nasıl acaba? Ee, var, kesinlikle var. Ee, zaten e, belki sanat e, eğitimi almamış veya fotoğraf eğitimi almamış insanların sanat veya fotoğraf alanına girdiklerinde ürettikleri şeylerde daha önceki eğitimin izlerini taşımaları onlara bir karakter kazandırıyor. Benim var böyle arkadaşlarım. Mesela psikolojide çok iyi olan bir arkadaşım var. Onun mesela yaptığı konular insan psikolojisine çok dokunan konular. Veya işte diğer alanlarda olup da onları gene fotoğrafın içine veya sanatın içine taşıyan insanlar var ben de işte kent ve mimarlık eğitimi almış olmak dolayısıyla bir şekilde bu konuları yaptığım şeylerin içine taşıdım e %100 olmasa da belki işte yarıdan fazla, fazla yapabiliriz evet. diyebiliriz orada çok kısa şunu söylemek istiyorum Bir gene bir hani kendi yaptıklarımı tahlil ettiğimde ortaya çıkan bir sonuç bu şimdi fotoğraf mesela insan bir çektiği zaman, insana odaklandığı zaman portre çok önem kazanıyor ya hı hı. bütün o işte mimikler hı. yüzden bir karakter okuyorsun bilmem ne falan ben de şehirleri toplumların portresi olarak hı. görüyorum ee, yani bir e, toplumu, bir ülkeyi e, inşa ettiği şehirlerin Yansıtan, üzerine okuyabilirsin evet süper e, ve e, o yüzden de ben e, aslında e, fotoğraf, şehirlerin fotoğrafını çekerken Kültürlerin, halkların e, ve o ülkenin portresini çekmiş oluyorum bu Olur. şekilde. En sevdiğin şehir hangisi Neyse. fotoğraf çekmek için? Işığın en güzel şehir? Ee, yok aslında. Yani çünkü ışık öyle bir şey ki. E, e, yani sana nerede, ne zaman denk geleceği hiç belli olmuyor. Beğendim. Yani en güzel ışığın sana nerede denk geleceği. Yani, ama tabii İstanbul fotoğraf için çok zengin. Bir <gülüyor> şey. Çok zengin, çok, çok, çok, çok Aşırı şey. zengin. Evet, evet. Yani zaten fotoğraflarımın önemli bölümü bu şehre odaklanıyor. Yani. Doğru. Evet. Peki Murat, e, senin fotoğraflarını şu anda takip etmek, görmek isteyen gençler hangi mecrada bulsunlar seni? Evet. Bu, bir adres vermen lazım. Bu fırsat için teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle e, yani ismime e, e, ait sayılabilecek işte muratgermen.com diye bir sitem var. O biraz böyle bazıları eleştiriyor onu ama ben ne yapayım böyle bir insanım yani biraz böyle yoğun e, bir e, yaşam ve e, varoluş biçimim var. E, çok e, şey e, yani uzun süre alabilir biraz bakmak ama o bir web sitem var. Orada işte şu ana kadar yaptım. Bazı şeylerin orada belli bir sırayla daha seçilmiş o yani her şey yok orada. Bazı seçilmiş şeyler var. Oradan bakmak mümkün. Instagram'da bir profilim var. Orada biraz daha güncel haberler veriyorum. Yani şu an hangi sergiye katılıyorum? İşte şu an ertesi gün hangi konuşmaya gideceğim? İşte ne bileyim şu an neler yapmaktayım falan filan evet, gibi. Bir de, bir de hayatımıza Instagram gibi bir şey girdi. Evet, bir burada. mecra girdi. Evet. Burasında böyle herkesin kendini en iyi fotoğrafçı zannettiği, herkesin alkışlar topladığı, <gülüyor> birbirine ödüller verdiği, ödüllerin ve öpücüklerin havada uçuştuğu bir... Çok doğru. Şey, <gülüyor> şey emoji, emoji, emoji, şey. emoji. <gülüyor> evet. Evet. Evet. Ve arka arkaya e, e, ağlayacak, pardon, e, göz yaşlarına boğulacak kadar güldümden on tane var <gülüyor> 10 tane, Yani bir evet. insan nasıl o kadar gülebilir? O kadar. <gülüyor> evet, güzel. Peki. Evet, e, bir parça, parça arasına da. geldik. Ondan sonra da başka bir yere geçeceğiz. Geçeceğiz, evet. evet. Nedir? Bulvar of the Broken Dream gelsin. Jackie'den gelsin bakalım. İstanbul'a mı? Adayalım bu parşiye ne yapalım artık bilmiyorum. <gülüyor> bir broken <gülüyor> durumu var ama. <gülüyor> var evet. Kime gelir artık? Evet, diyelim. <gülüyor> street of sorrow the boulevard broken dreams where gigolo and gigolette can take a kiss without regret so they forget their After night and cry tomorrow When you behold your shattered schemes Gigolo and gigolet Wake up to find their eyes all wet With tears that tell our broken dreams Here is where you are Walking up and down, but I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy. along the bullet Sevgili laflayacağız dinleyicileri maalesef yine bir programın sonuna doğru geliyoruz. Ne güzel ki. Ne güzel ki sevgili Murat Germenden güzel bilgiler aldık, güzel iki hikayeler anlattı bize. Ama tabi hep her programda yaptığımız gibi yani gençlere de bir mesaj vermek istiyoruz açıkçası. Murat ne söylemek istiyorsun gençlere, özellikle senin kulvarında ilerleyen gençlere yani şöyle tabi şimdi bir insanın en gidebileceği en doğru yol nedir? Onu insan kendi başına belirler. Yani benim derslerimde de çok üzerinde durduğum bir şey bu. Ben tabi ki bazı şeylerin doğruluğuna inanıyorum ama bu demek olmuyor ki ben en doğru yolda gidiyorum. Bu benim kendi yolum. Bunu başta söylerim yani çocuklara bakın yani ben size doğru veya yanlış nedir anlatmayacağım. Ben sizin kalplerinizde ee, gönlünüzde ne var? Onu bulmaya çalışacağım. Onu sizden söküp almaya çalışacağım. Çünkü onu e, ne toplum ne e, hatta aileler sormuyor e, genç insanlara. Ya sen ne istiyorsun diye. E, hep böyle birileri bir, onlar için bir gelecek biçiyor, dikiyor onlara e, falan. E, ve e, ondan sonra siz bu yolda, sizin bu yolda kendi beğendiğiniz, kendi tercih ettiğiniz yolda e, gitmenizi sağlamaya çalışacağım. E, ve e, bir, bir ders boyunca beni mutlu etmek durumunda değilsiniz sakın böyle bir şey için uğraşmayın siz kendinizi mutlu edin ben sizin gözlerinizde bunu göreceğim zaten kendinizi mutlu ettiğinizi o zaman beni çok mutlu etmiş olacaksınız of, çok diye doğru. başlıyorum yani dolayısıyla böyle hani tavsiye vermek konusunda da çok kendimden emin olamıyorum fakat en azından şunu söyleyebilirim yani, yani benim kendi doğru bulduğum yolda e, toplumsal normlar e, beni e, benim rehberim olmadı. E, yani çok atipik veya çok marjda duran birisi olduğumu da iddia etmiyorum. Bazı konularda e, çok normal, e, çok yani nasıl diyeyim böyle herhangi birisiyim. Sıradan. Ee, aynen yani çok i̇şte, gayet işte yani nesinde işte bir e aile babası hani <gülüyor> <gülüyor> öyle normal bir adamım fakat diğer bazı konular var oralarda biraz daha farklı mecralara kaçmaya çalışıyorum yani şöyle her alanda insan ya yani marginal olmaya karar verirsen, Hı. marjda durmaya karar verirsen, her alanda öyle olursan bu sefer de iyice kaybolmaya başlıyorsun. Yani Hı. çünkü insanın bir ayağının çok sağlam bir yere basması gerekiyor, diğer ayağının da her an bu her yere kaçabiliyor olması, lazım, olması gerekiyor. Evet. Aynen, aynen. Yani, yani ben hep öyle bir denge kurmaya çalıştım. Bu da işte e, e, mimarlık ve fotoğrafta da ikisinde de olan bir şey. E, çünkü mimarlıkta e, bir ürün ürettiğin zaman o ürünün yere basması gerekiyor. E, kendi kendini taşıması gerekiyor. Sen e, böyle ortalıkta uçuşan veya üç gün sonra çöken bir yapı yapamazsın. ve bir lüksün yok yani. E, dolayısıyla öyle bir mecburiyet var. Fotoğrafta da öyle. Eninde sonunda o fotoğraf birilerinin önüne çıkacak. Ve e, e, o fotoğraf bir bilgi aktaracak. O yüzden de belli bir sorumluluk payı var o fotoğrafı ortaya çıkarırken. Ben bu dengeyi seviyorum. Yani o yüzden de galiba bu iki alanı çok sevdim. Yani mimarlığı da fotoğrafı da. Yani bir yandan bir yerde ayağım sağlam bir yere basıyor. Ama diğer yandan kimse benim diğer ayağımı nereye basacağımı bilmiyor. Diğer yandan istediğim kadar uçabiliyorum. Ha, evet. Aynen. aynen. Hoş, sonra güzel şöyle yapabilirim. Yani sonra olarak da o havada uçan ayağımı bu sefer Sabit ayağım yapmaya karar verebilirim. Hmm. Ee, orada ondan Güzel. sonra bu sefer diğer ayağımın nereye basacağını kimse bilmiyor olabilir. Yani dolayısıyla hmm. bunun gibi bir şey öneriyorum. Yani hani hep böyle yani uçmak ama çok uçarsan yorulursun. Doğru, ee, evet. Yerden sonra e, uçmadan olmuyor. Uçmadan hani, olmuyor ama, uçmadan e, olmuyor ama o, dinlenmeden de olmuyor. Ayağın yere basmadan evet. da olmuyor. Bir tahlil yapmadan da olmuyor. Nereye uçtum ben? Doğru mu uçtum yani? Ee, Doğru. Gençler buna kulak versinler, versinler Kulaklarına evet. kar suyu kaçtı buradan Evet. Ee, okudukları okulun haricinde Hobilerinin peşinde koşsunlar Bu hobi olmaktan çıkıyor artık evet. Keyif aldıkları bir iş haline geçiyor Neler oluyor? Neler oluyor? Bir sonra? şey var ya şimdi Ne yapıyorsun? <gülüyor> evet aynen evet. çok doğru ee, Kimden gelsin? Neler oluyor? Kapı. Kimden gelecek? Eylül Biçer Can Cankaya belki Özgümüş'ten gelsin. Ee, biliyorsunuz bu yeni program dönemimizde son parçalar Türk caz müzisyenlerinden geliyor. geliyor. Evet. Ne güzel ediyorsunuz, çok güzel. Evet. Evet. Yeni isimlerden geliyor. Geliyor, evet. Ee, Murat çok teşekkür ederiz. Aslı ben teşekkür Yüreğine ederim. Yüreğine sağlık. Çok çok teşekkürler, ayağına sağlık, ağzına sağlık. Çok muhteşem bir program oldu bence. Ben bu programı üç kere dinlerim. Evet. Şey böyle ben de yani bazı yerlerde hani bazı şeyler söyleme fırsatı buldum ama bazı yeni şeyler söyleme fırsatı da buldum sorduğunuz sorular sayesinde teşekkür ediyorum. Harika. <gülüyor> Süper. Herkese çok iyi çok geceler. Çok teşekkürler. İyi geceler. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya diyelim. görüşmek üzere. Evet. Neler oluyor? Hoşçakalın. Dinliyoruz hep birlikte. Sev. Ben Atilla Yiğit'in ne yapacağız? Joycan'la laflayacağız.